Müslümanlara da Aşure günü oruç tutmalarına emretti. Bir nimet geldiği ve bir sıkıntıdan kurtulunduğu zaman Allahü Teala'ya şükredildiği gibi her sene o gün yine şükretmek lazım olduğu bu hadisi şeriften anlaşılmaktadır. Allahü Teala'ya şükretmek secde etmek ile, sadaka vermek ile, Kur'an-ı Kerim okumak ile ve bunlar gibi her ibadeti yapmak ile olur. İhsan sahibi, rahmeti bol olan yüce peygamberin dünyaya gelmesinden daha büyük bir nimet var mıdır? Her sene o günü arayıp bu nimeti düşünmek lazımdır. Böylece Resulullah'ın Musa aleyhisselamın kurtulması nimeti için şükretmesine tabi olunur. Bu düşünülmezse Böyle niyet yapılmazsa Resulullah'ın bu sünnetine uyulmuş olmaz, sevabı olmaz. Hafız Muhammed İbn Cezeri Şafii diyor ki: Dipnot 1. İbn Cezeri 833 miladi 1429'da Şiraz'da vefat etti. Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu soruldukta, kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebî-ül Evvel ayının 12. geceleri azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Resulullah dünyaya gelince Süveybe ismindeki cariyem bunu bana müjdelemişti. Ben de sevincimden bunu azad etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için bu gecelerde azabım hafifliyor dedi. Ayet-i kerimeyle kötülenmiş olan Ebu Leheb gibi azgın bir kâfirin azabı hafifleyince o yüce peygamberin ümmetinden olan bir mümin bu gece sevinir, malını dağıtır, böylece peygamberine sallallahu teala aleyhi ve sellem olan sevgisini gösterirse Allahü teala ihsan ederek onu cennetine sokar. Üstadım fetvalarında diyor ki, Mevlit cemiyeti yaparak, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Nebi'yi okumak, sonra yiyecek ikram etmek, sonra dağılmak, bid'at-i hasenedir. Bunu yapana ve orada bulunanlara sevap verilir. Hafız Beyheki'den alarak diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu bildirildikten sonra, kendisi için, Akika kurbanı kesti. Halbuki dünyaya geldiğinin yedinci günü dedesi Abdülmuttalib'in kendisi için akika kesmiş olduğunu biliyordu. Akikayı tekrar kesmek de caiz değildir. İkincisini kendisinin alemlere rahmet olarak yaratılmış olduğuna şükre olarak kestiği ve böyle yapmaları için ümmetine örnek olmak istediği anlaşılmaktadır. Nitekim ümmetini teşvik için kendine salavat okuduğu çok görüldü. Bunun için Müslümanların mevlit gecelerinde toplanarak mevlit kasidesi okumaları, tatlı şeyler yedirmeleri ve hayrat ve hasenat yapmaları böylece o gecenin şükrünü yerine getirmeleri müstehab oldu. Süneni İbn Mace şerhinde haram, yasak şeyler karıştırmadan Mevlit cemiyeti yapmanın bidat-ı hasene ve müstehap olduğu bildirildi. Sîret-i veya Sübülül Hüdâ ve Reşad denilen kitapta Fakihani'nin yazıları ve üstadının bunlara vermiş olduğu cevaplar şöyle yazılıdır. Fakihani: Mevlit cemiyeti yapmanın kitaba ve sünnete uydurulacak bir yeri olduğunu bilmiyorum. Üstadı: Bir şeyi bilmemek onun yok olduğunu göstermez. Hafızların imamı İbn Hacer Mevlid cemiyetinin sünnetten bir aslı olduğunu bildirdi. Biz de ikinci bir aslı daha bulunduğunu yukarıda bildirdik. Fakihani büyük alimlerden birinin Mevlid cemiyeti yaptığı bildirilmiş değildir. Üstadı Mevlid cemiyetini ilk olarak alim salih olan bir emir yaptı. Bunu Allah rızası için yaptı. Sayısız alimler, salihler bu cemiyette hazır oldular. İbni dihye bunu methe Büyük alimler emir'in bu işini öven kitaplar yazdılar. Kötüleyen hiç olmadı. Fakihani, mevlet cemiyeti nasıl müstehap olabilir? Müstehap İslamiyet'in talep ettiği şey demektir. Üstadı İslamiyetin talep etmesi nas ile veya kıyas ile olur. Burada nas yok ise de kıyas vardır. Fakihani Mevlid cemiyetine mübah da denilemez. Dinde bidat çıkarmaya hiçbir alim mübah dememiştir. Üstadı Bidat yalnız mekruh ve haram değildir. Mübah, müstehap ve vacip olan bidatlar da bildirilmiştir. İmam-ı diyor ki, dinde bid'at, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, zamanında bulunmayıp da, sonradan meydana çıkarılan şeyler olup, ikiye ayrılır, Hasene ve seyyi'e. İzzettin bin Abdüsselam diyor ki, bid'at, vacip, haram, müstehap, mekruh ve mübah kısımlarına ayrılır. Han, mektep ve her hayr ve hasene, Müstahab olan bid'atlerdir. Teravih namazı ve tasavvuf yolları da böyledir. Beyheki, i̇mam şafiiden haber veriyor ki, İmam, bid'at iki kısımdır. Kitaba veya sünnete veya esere veya icmağa ters düşenler dalalettir. Bu dört temelden birine uygun olanlar dalalet değildir, buyurdu. Fakihani. Mevlid gecesi çoluk çocuğunu ve arkadaşlarını toplayıp yedirirse günah olmaz. Herkesi toplamak çirkin bid'at olur. Üstadı: O mübarek gecede herkesi toplamak kitaba, sünnete esere ve icmâa muhalif değildir. Fakihani: Bu toplantılarda teğanni, raks bulunur ve oğlanlar, kadınlar karışık olursa ve başka haramlar bulunursa söz birliğiyle haram olur. Üstadı: Bu söz doğrudur. Fakat toplantının haram olmasına bu haram şeyler sebep olmaktadır. Böyle şeyler cuma namazı kılmak için yapılan toplantıda da bulunursa o toplantı da haram olur. Fakat o toplantı haram olduğu için cuma namazı için toplanmak haram olur denilemez. Bunun gibi Mevlid gecesi için toplanmak haram olur denilemez. Ramazan gecelerinde teravih kılmak için yapılan toplantılara böyle yasak şeyler karıştırıldığı görülmektedir. Bunlar karıştırıldığından dolayı teravih namazı için toplanmaya haramdır denilebilir mi? Asla denilemez. Teravih namazı kılmak için toplanmak iyidir. Bu toplantıya çirkin, yasak şeyler karıştırmak fenadır denir. Bunun gibi Mevlit için toplanmak iyidir fakat bu toplantıya çirkin yasak şeyler karıştırmak fenadır demek lazımdır. Fakihani: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rebiülevvel ayında dünyaya geldiyse de vefatı da bu ayda olmuştur. Bu ayda sevinmek değil üzülmek, matem yapmak lazımdır. Üstadı: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem viladeti büyük nimet olduğu gibi vefatı da şüphesiz büyük musibettir. Dinimiz nimetlere şükretmemizi musibetlere de sabr ve sükut etmemizi onları örtmemizi emrediyor. Çocuk olunca akika kesmeyi emrediyor. Ölünce hayvan kesmeyi veya başka bir şey yapmayı emretmiyor. Hatta bağırıp çağırmayı, matem yapmayı yasak ediyor. Bunun için bu ayda ferah Neşeli, sevinçli olmak, üzüntülü olmamak, mahtem yapmamak lazımdır. Es-Siiretüş Şami tercüme tamam oldu. Siiretüş Şami müellifi Muhammed bin Yusuf Şafi'i 942 miladi 1536'da vefat etti. Ömer bin Ali İskenderi Malikî Fakihani 734 miladi 1334'te Şeyhülislam İzzettin İbn Abdüsselam Şafii 660 miladi 1261'de vefat etti. İslam ahkamına göre hem sevinç hem de üzüntü bulunan bir günün yıl dönümlerinde üzülmeyip sevinmek, o gündeki sevinçli şeyleri hatırlayıp üzüntülü şeyleri düşünmemek lazımdır. Dinimizin bu emrine göre Muharrem ayının 10. günü matem tutmayıp Resulullah'ın sünnetine uyarak şükretmek, sevinmek lazımdır. Evet, Hazreti Hüseyin radıyallahu an o gün şehit edildi. O yüce imamın şehit edilmesi bütün Müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazreti Osman'ın ve Hazreti Hamza'nın pek feci şekilde şehit edilmeleri de böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın şehit edildiği günün yıl dönümlerinde matem yapmadı. Matem yapılmasını emretmedi. Rast geldiği günlerde kabrini ziyaret eder, dua yapardı. Muharrem'in onuncu günlerinde aklımıza uyarak matem yapmamız değil, Peygamberimize uyarak şükür orucu tutmamız, neşeli olmamız lazımdır. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem şairleri vardı. Düşmanların iftiralarına cevap verirler ve Resulullah'ı överlerdi. Bunlardan Hassan bin Sabit'in şiirlerini çok beğenirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide Hassan için bir minber koydurdu. Hassan buraya çıkıp düşmanları kötüler Resulullah'ı överdi. Resulullah Hassan'ın sözleri düşmanlara ok yarasından daha çok tesirlidir, buyururdu. Hadisi i şerifte, Allahü Teala bir kuluna yazı ve söz sanatı ihsan ederse, Resûlullah'ı övsün, düşmanlarını kötülesin, buyuruldu. İslam memleketlerinde mevlit okunması, bu hadisi i şerifteki emre de uygun bir ibadet olmaktadır. Mevlit okumaya karşı gelen bir kimse, Rasulullah'ın ve ashab-ı kiramın yaptıkları bir şeyi beğenmemiş olduğu gibi bu hadisi i şerife de karşı gelmektedir. Delailü'ş-şerif bir salavat kitabıdır, bir dua kitabıdır. Resulullah'a salat ve selam okumayı Kur'an-ı Kerim emrediyor. Bu dua kitabını okumaya mani olan kimse Kur'an-ı Kerim'in bu emrine karşı gelmektedir. Her Müslüman her dil ile dua eder. Buna kafir denemez. Evet, ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bildirilen duaları değiştirmeden okumak lazımdır. Ayet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde bildirilmemiş olan dualar namaz dışında okunabilir. İslamiyet bunu yasak etmemiştir. Okunamaz diyen yalan söylüyor. Allahü Teala'nın ve Rasulünün yasak etmediği şeye yasak diyenin ve hele küfr, şirk diyenin kendisinin kâfir olmasından korkulur. Resulullah'ı uluhiyet derecesine çıkarmamak şartıyla çok övmek, mahlukların en üstüne çıkarmak, Allahü Teala'nın sevgili peygamberine verdiği üstünlükleri saymak ve ondan şefaat istemek büyük ibadettir. Buna karşı koymak koyu bir cahillik, pek çirkin bir inattır. Hele delail kitabının yazarı kitabı yedi parçaya ayırmış. Her gün bir parçasını okuyarak hepsini bir haftada okumalı diyor. Bu sözü şirktir. Her gün beş vakit namaz kılınız demek gibi Allahlık makamını işgal etmektir. Kendisini Rabbül Aleminden üstün tutmaktır. Demek ahmakça bir sözdür. Ve kitabı da 335. sayfasında Allahü Teala'yı sevmek için on sebep vardır diyor. Bunları sıralayarak anlatıyor. Onların delâiyle hayrat kitabının yazarına müşrik demelerine karşılık birisi çıkıp da onlara imanın şartı altıdır. Siz bunu ona çıkarıyor, müşrik oluyorsunuz demesine benzemektedir. Delâi hayrat kitabına çok saldırıyorlar. Bu kitabı ehli sünnet alimlerinden olgun veli Ariflerin önderi Muhammed bin Süleyman Cezuli Şazili rahmetullahi aleyh yazmıştır. 870 miladi 1465'te şehit edildi. Resulullah'a salavat okumanın önemini ve faydalarını anlatmaktadır. Sonra hadis-i şeriflerden çıkardığı ve ashab-ı kiramın okudukları salavat dualarını toplayıp yazmıştır. Delail kitabını kötülemek İslamiyeti kötülemek olur. Tarikat yol demektir. Tasavvuf yolu demektir. Tasavvufun bidat olmadığını, hepsinin Resulullah Efendimizin sünnetine uygun olduklarını İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfesani Ahmet Faruki ve Muhammed Maşumi Faruki rahmetullahi aleyh mektubatında uzun yazmışlardır. Bunlardan birkaçını Farisi'den, Türkçe'ye tercüme ederek yedinci ve on dokuzuncu maddelerde yazdık. Lütfen oradan okuyunuz. Tasavvuftan haberleri olmayanlar buna da saldırıyorlar. Müslümanları bu yüzden de kötülüyorlar. Muhammed Masum-i Farukî, birinci cildin yüz yetmiş mektubunda, tasavvufun ne olduğunu kısaca anlatmaktadır. Bu mektubu da aşağıya tercüme etmeyi uygun gördük. Keşflere ve rüyalara güvenmeyiniz. Güvenilecek ve insanı cehennemden kurtaracak şey yalnız kitap ile sünnettir. Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine var kuvvetinizle sarılınız. Bütün işlerinizin bu ikisine uygun olmasına çok önem veriniz. Zikretmek de Allahü Teala'nın emirlerinden biridir. Çok zikri yapınız. Her zamanınızı zikriyle geçiriniz. Enfal Suresinin 46. ayetinde mealen, ey müminler, Allahü Teala'yı kalb ile ve dil ile çok zikrediniz, felah bulursunuz. Ve Cuma Suresinin 10. ayetinde mealen, her zaman Allahü Teala'yı çok zikrediniz, dünyada ve ahirette felaha kavuşursunuz. Ve ahsap Suresinin 41. ayetinde mealen, ''Ey mü'minler! Allahü Teala'yı Teâlâ'yı her zaman zikrediniz.'' buyurulmuştur. Tibyan tefsirinde, Abdullah İbni Abbas radıyallahu teâlâ nühüma buyurdu ki, Allahü Teala bütün emirleri için bir sınır koymuş. Bu sınırı aşınca özür saymıştır. Özr olanı affeylemiştir. Yalnız zikrediniz emri böyle değildir. Bunun için bir sınır ve özür tanımamıştır.'' Hiçbir özrile ile zikir terk edilmez. Dururken, otururken ve yatarken de zikrediniz dedi. Her yerde, her halde, dil ile ve kalb ile zikredin buyurdu. Beni hiç unutmayın buyurdu. Bakara suresinin 152. ayetinde mealen, Beni zikredin, ben de sizi zikrederim buyuruldu. Tibyan'daki hadisi i kudsîde, Beni zikreden kulumla birlikteyim. Buyuruldu. Beyhaki'nin bildirdiği hadisi şeriflerde derecesi en yüksek olanlar Allahı zikredenlerdir. Ve Allahı sevmenin alameti onu zikretmeyi sevmektir. Ve Allah'ın zikri kalplerin şifasıdır. Ve zikr nafile sadakadan oruçtan daha hayırlıdır. Ve Allahı çok zikredeni Allah sever, buyuruldu. Resulullah her an zikrederdi. Tasavvuf Allahü Teala'yı çok zikretmektir. Böyle tasavvuf kötülenebilir mi? Bu yolun en üstün derecesinin Allahü Teala'ya marifet yani onu tanımak olduğunu Allah adamları söz birliğiyle bildirmişlerdir. Bu marifette Allahü Teala'da yok olmak demektir. Yani Allahü Teala'yı tanımak demek yalnız onun var olduğunu, ondan başka her şeyin yok olduğunu anlamak demektir. İşte tasavvuf bu marifete, bu anlayışa kavuşturan yoldur. Nazm. Kendini yok bil. Kemal ancak budur. Onda yok ol. Kavuşmak işte budur. Bu yokluğa fena denir. İki türlü fena vardır. Biri, fenayı kalb olup, kalbin allah Teala'dan başka her şeyi unutmasıdır. Ne kadar uğraşsa, ondan başka hiçbir şeyi hatırlayamaz. Kalp Allah'tan başka hiçbir şeyi bilmez ve sevmez. Fenanın ikincisi, fena nefstir. Nefsin fenası, onun yok olması demektir. İnsan, kendisine ben diyemez olur. Arif'in kendisi ve eseri kalmaz. Allah'tan başka hiçbir şeyi bilmez ve sevmez. Kendine ve başkalarına bir bağlılığı kalmaz. İnsanları felakete sürükleyen en büyük zehir, Allahü Teala'dan başka bir şeye düşkün olmaktır. Böyle bir Arif'in imanı, parlak bir ayna gibidir. Her işi, İslamiyete uygundur. Allahü Teâ'nın emirlerine ve yasaklarına uymak Arif olana çok tatlı ve kolay gelir. Kendinde uç ibadetlerini beğenmek ve riya gibi kötü huy hiç yoktur. Her işi her ibadeti ihlasiledir. Yani yalnız Allahü Teâlâ içindir. Nefs önce Allahü Teâ'nın emirlerine asi ve düşman iken Şimdi itminana kavuşmuş kuzu gibi olmuştur. Hakiki tam Müslüman olmuştur. Tasavvuf yolunda ilerlemek kendini yok bilmek içindir. Allahü Teala'ya tam kul olmak içindir. Bu yolda ilerlemeye seyr ve süluk denir. Bu yolun sonu fena ve bekadır. Yani Allahü Teala'dan başka her şeyi unutmak ve yalnız Allahü Teala'yı var bilmektir. Fena ile bekaya kavuşan kimseye ârif denir. İnsanın yapabileceği kulluğu ârif yapabilir. Nefsten ileri gelen tembellik, gevşeklik kalmaz. Tasavvuf yolunda olmak, Allah'a kul olmaktan kurtulmak için değildir. Kendini başkalarından üstün yapmak için değildir. Ruhları, melekleri, cin ve nurları görmek için değildir. Herkesin gözle gördüğü düzgün, güzel, tatlı şeyler yetişmiyormuş gibi başka şeyler aramanın ne kıymeti olur? Onlar da bunlar da hep Allahü Teala'nın yarattığı varlıklardır. Hepsi yok idi, sonradan yaratılmış şeylerdir. Allahü Teala'ya kavuşmak, onun cemalini görmek ise ancak ahirette, cennette olacaktır. Dünyada olamaz. Böyle olduğunu ehl sünnet alimleri ve tasavvuf yolunun büyükleri Rahimehumullahü Teala söz birliğiyle bildirdiler. Dünyada ele geçen ancak ikandır. Bunun ne demek olduğu, saadet-i ebediyye kitabının üçüncü kısmında uzun bildirilmiştir. Tasavvuf yolculuğu, dünyada İslamiyeti tamamlamak içindir. İslamiyet, Üç şeyden meydana gelmiştir. Bunlar ilm, amel ve ihlastır. Tasavvuf bu üçüncüsünü elde etmek içindir. Allahu Teala'ya yaklaşmak, ona kavuşmak, onu görmek ancak ahirette olacaktır. Bunun için bütün gücünüzle Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna sarılınız. Emre maruf ve nehy-i münker yapmayı huy edininiz. Unutulmuş sünnetleri ortaya çıkarmaya çalışınız. Sünnetleri ortaya çıkarırken fitne ve fesat uyandırmayınız. Fitne çıkarmak haramdır. Sünnet işleyeceğim derken haram işlemeyiniz. Kaş yaparken göz çıkarmış olursunuz. Rüyalara güvenmeyiniz. İnsan kendini rüyada, padişah ve kutbolmuş görse, ne kıymeti olur? Bu iki mevki uyanık iken ele geçerse kıymetli olur. Bir kimse, uyanık iken de padişah olsa, yeryüzünde bulunan her şey onun emrinde olsa, büyüklük sayılır mı? Kabri ve kıyamet azaplarından kurtulmaya yarar mı? Aklı olan ileriyi görebilen kimse, böyle şeylere gönül bağlamaz. Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri yapmaya çalışır. Fenafillah derecesine varmaya uğraşır. 177. mektubun tercümesi tamam oldu. İmamı Rabbani, rahmetullahi aleyh, birinci cilt 306. mektubunda buyuruyor ki, fenafillah, masivayı, yani Allahü Teala'dan başka her şeyi yani onun sevmediklerini, kalbin unutması demektir. allah Teala'dan başka şeylere muhabbeti, bağlılığı kalpten çıkarmak için, fena bulmak lazımdır. Mahluklar unutulunca, kalbin bunlara bağlılığı da yok olur. Vilâyet yolunda, mahlukları sevmekten kurtulmak için, fena lazımdır. Nübüvvet yolunda ise, lazım değildir. Çünkü nübüvvet yolunda Allahü Teala'ya ve onun sevdiklerine muhabbet vardır. Bu muhabbet varken mahlukları unutsa da unutmasa da onlara muhabbet olamaz. Mahlukları bilmek onları sevmeye sebep olduğu için kötü olmaktadır. Mahlukları sevmek kalmayınca onları bilmek tanımak kötü olmaz. Vilayet yolu ile vasıl olan için de böyledir. Muhammed Masum, rahmetullahi aleyh, birinci cildin doksan üçüncü mektubunda buyuruyor ki, Fena fillah, batında, kalpte olur. Arif, fenaya kavuştuktan sonra da, zevcesini, çocuklarını ve ahbaplarını eskisi gibi tanır. İbadetleri yapmakta, Mahlukları olan vazifelerini, borçlarını ödemekte kusur etmez. Kalbin bilmesi başkadır, zahirin, aklın, fikrin bilmesi başkadır. Kalp görmekten, bilmekten kurtulduğu, yani fenaya kavuştuğu zaman, zahirin görmesi, bilmesi yine devam eder. Tasavvuf yollarının hepsi Resulullah'tan feyz, maharet, yardım almaktadır. Eshâb-ı kiramın hepsi o kaynaktan doğrudan doğruya ışık marifet aldı. Sonra gelenler bu marifetleri Eshâb-ı kiramdan aldı. Yalnız Hazreti Ebû Bekr ile Hazret Ali'den alınan feyzler marifetler bugüne kadar geldi. Başka sahabilerden gelen feyzler birkaç asırdan sonraya varamadı. Feyz almak için bu feyze kavuşmuş olan salih bir kimseyi bulmak, onu sevmek, onun yanında yetişmek lazımdır. Ve kitabı da bunun lazım olduğunu bildiriyor. 335. sayfasında Allahü Teala'yı sevmeye kavuşturan on sebepten dokuzuncusu Allah'ın sadık olan sevenlerinin yanında bulunmaktır. Onların sözlerini dinleyip, Faydelenmektir. onların yanında az konuşmaktır diyor böyle salih kullara mürşidi kamil veya rehber denir Taberani'nin bildirdiği ve Künezu'de kayitte yazılı hadisi i şerifte her şeyin bir kaynağı vardır takvanın kaynağı ariflerin kalpleridir buyuruldu Deylemi'nin bildirdiği hadisi i şerifte Salihleri anmak günahları temizler ve alimin yanında bulunmak ibadettir ve alimin yüzüne bakmak ibadettir buyuruldu. Muhammed İbn Hibban'ın Dipnot 1. İbn Hibban Şafii 354 Miladi 965'te Semerkant'ta vefat etti. Bildirdiği hadisi i şerifte zikr sadakadan daha faydalıdır buyuruldu. Deyleminin bildirdiği hadisi şerifte zikr nafile oruçtan daha hayırlıdır buyuruldu. Künuz dekayik kitabında Resulullah yürürken her adımda zikrederdi diyor. Buradaki hadisi şerifte Allahı çok zikretmek kalbin ifaktan temizler buyuruldu. Deyleminin ve münaviinin Rahim ehumullahü Teala bildirdikleri hadisi şerifte her hastalığın şifası vardır. Kalbin şifası Allahü Teala'yı zikretmektir. Buyuruldu. Tasavvuf zikretmek ve arifleri hatırlamak, onları sevmek ve Resulullahın sallallahu Teala aleyhi ve sellem, Yoluna yapışmaktır. Bu ve benzeri hadis-i şerifler ve bunların çıkarılmış oldukları ayet-i kerimeler tasavvufu emretmektedir. Tasavvuf yollarının çeşitli isimler taşıması cahillere aldatmasın. Tasavvuf yolunda bulunanlar kendilerine feyz gelmesine sebep olan rehberlerin adını söylemiş, bu isimler tarikat adı haline gelmiştir. Mesela bir memlekette, yüzlerce lise vardır. Her lisede, aynı ortak dersler okunur. Fakat, hocaları başka başka olduğundan, yetişme şekilleri de başkadır. Fakat, her lise mezunu, ortak bilgilere ve ortak haklara maliktir. Her biri, ölünceye kadar, hocalarını söyler ve över. Hocalarının ayrı olması, yetişme metotlarının farklı olması, hiçbiri için kusur olmaz. Tasavvuf yollarının farklı olması da böyledir. Hepsine, Resûlullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem, mübarek kalbinden saçılan feyzler, marifetler gelmiştir. Üstadlarının ve isimlerinin başka olması, hiçbiri için kusur olamaz. Tasavvuf yollarının, Başka isimleri taşımalarının sebebi, yedinci maddede de bildirilmiştir. Evet, İslam ahkamına uymayan, ibadet yapmayan, dünya menfaatleri peşinde koşan, nefslerine, şehvetlerine düşkün, kötü kimseleri, Allah da kul da sevmez. Bunların, tasavvufçuyum, keramet sahibiyim demelerine inanmamalıdır. Fakat bu yüzden, Tasavvufu kötülememelidir. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz, kadru kıymetten demelidir. İskat ve telkin bidat değildir. Dinimizin emriyle yapıldıkları El Besair ve Saadet Ebediye kitaplarında vesikaları ile uzun yazılıdır. Lütfen oradan okuyunuz. Buhari'de ve Müslim'de ve İmam Ahmed'in Müsned'inde ve Münaviide, Rahimehumullahü Teala yazılı hadisi şerifte, ölülerinize kelimeyi tevhid ediniz, buyuruldu. Tembellerin kötü kimselerin kabirdekilere yapılacak olan iskata ve telkine güvenerek ibadet yapmayacaklarını, kötülük yapacaklarını söylemek dinimizin bu iki emrini kötülemek olur. Tembeller ve kötüler Allahü Teala'nın merhametini, affedici olduğunu ileri sürerek ibadeti bırakıyor, her kötülüğü, taşkınlığı yapıyorlar. Acaba buna karşı ne diyecekler? Dinde her şey bildirildi. Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü Teala bu bilgileri araştırdı. Eshab-ı Kiram'dan işittiklerini, öğrendiklerini kitaplarına yazdılar. Biz de dinimizi bu kitaplardan öğreniyoruz. Cevabını ı Oman kitabının yazarı bu bilgileri bozmaya İslamiyeti değiştirmeye uğraşıyor. Herkesi aldatabilmek için ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere yanlış, bozuk manalar veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman adını taşıyanların 73 fırkaya, partiye bölüneceklerini bunlardan 72'sinin cehenneme gideceklerini yalnız hesabının yolunda gidenlerin cennete gideceklerini bildirdi. Bu bir fırka ehli sünnet olan Müslümanlardır. Çünkü ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala bütün bilgilerini eshab-ı kiram'dan aldılar. Her işlerinde kitaba ve sünnete sarıldılar. Ehli sünnet ve cemaat demek Resulullahın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve onun cemaatinin yani eshabının yolunda olan müslümanlar demektir. Ehli sünneti kötüleyeceği yerde bozuk ve sapık olan yetmiş iki fırkayı kötüleseydi doğru bir iş yapmış olurdu. Fakat böyle yapmadı. Çünkü âyet-i kerimelerde mealen, habis kötü olanlar habislerle işbirliği yaparlar buyuruldu. Kendisi de habis, sapık olduğu için sapıklarla birleşerek ehli sünnete saldırdı. Bütün Müslümanların birleşmeleri, kardeş olmaları lazımdır. Fakat hak yolda, ehli sünnet yolunda birleşmek lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapıkların birleşemeyeceklerini, 72 fırkaya parçalanacaklarını bildirdi. Müslümanlar sapıtmamalıdır. Hak yola, ehli sünnetin doğru yoluna gelmeleri, hidayete kavuşmaları, sapıklıktan kurtulmaları lazımdır. Resulullah Efendimiz işlerinizi şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım isteyiniz buyurdu. Eşhab-ı Kiram'ın hepsi bu hadisi şerife uyarak kabri saadeti ziyaret etti. Habibullah'tan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, istigaze ettiler, yardım dilediler. Böylece muratlarına kavuştular. Resulullah da, sallallahu aleyhi ve sellem, vesileye yapışırdı. Kul ile istigaze ederdi. İbni Ebi Şeyben'in bildirdiği ve Münavi'nin Künûz-ü Dekayık kitabında yazılı olduğu gibi, Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, sıkıntılı olduğu zamanlarda eshabı kiramın fakirlerini vesile ederek bunlar hürmetine Allahü Teala'dan yardım isterdi. Böyle yaptığı İmam-ı Rabbani'nin rahimehullahu Teala mektubatında da yazılıdır. Asırlar boyunca İslam alimleri de veliler de salihler de bu hadisi şerife uydu. Cevabını ı Oman kitabının yazarı İslamiyette böyle şey yoktur diyerek, bu ve benzeri hadis-i şeriflere karşı geliyor. Yalanlarla iftiralarla İslamiyeti bozmaya kalkışıyor. Hakiki Müslümanlara kafir, müşrik diyor. Allahü Teala nice ayeti kerimelerde mealen zikrediniz, tesbih okuyunuz, Allahü Ekber deyiniz buyuruyor. Rasulullah da bunları okuyor ve okumamızı emrediyor çekirdeklerden dizilmiş tesbihi görüp Mani olmadı bu ise müslümanlıkta böyle şeyler yoktur diyor güneş balçıkla sıvanamaz dinimiz türbeleri yıkmayı emretti diyerek yalan söylüyor Eshâb-ı kiram radiyallahü Teââ anım Ecmayın Raulullah'ın Sallallahu Teala aleyhi ve sellem türbesini yıktı mı? Yıkmadılar. Türbeyi ağlayarak, yalvararak ziyaret ettiler. Allahü Teala "Peygamberime itaat ediniz." buyurdu. Resulullah da "Kabirde olanlardan yardım isteyiniz." buyurdu. Deylemi'nin ve Münavi'nin bildirdikleri hadisi i şerifte "Kabirdekiler olmasaydı Yer üstündeki insanlar yanarlardı. Buyuruldu. Müslümanlar hiçbir kabirden, hiçbir ölüden bir şey istemez. Meyit hürmeti ve hatırı için Allahü Teala'dan ister. Allahü Teala da o sevdiği kulunun hatırı için bu dileyi ihsan eder, verir. Müslümanlar bir ârifin, veliinin Rahimehullahü Teala ruhundan feyz ve marifet ister. Böylece o velinin ruhaniyetinden feyz alır, faydelenir. Böyle ruhlardan istifade ederek veli olanlara üveysi denir. Müslümanlar dünya işleri için hem çalışır, teknikte ilerler, hem de Allahü Teala'ya dua eder, yalvarır, yardım dilerler. 33. Vehhabilerin Fetihül Mecid kitabı tasavvufa inanmıyor. Mezhepler esap zamanında yoktu. Bunlar sonradan uyduruldu. Tasavvuf da Yahudiler tarafından dine sokuldu diyor. Bunun yalanlarına, iftiralarına Hindistan'da yetişmiş büyük alimlerden Muhammed Senaullahi Osmâni Dehlevi rahmetullahi aleyh dipnot 1 Senaullah Paniputi 1225 miladi 1810'da vefat etti. İrfanü't Talibin adındaki Farisi kitabında çok güzel cevaplar vermektedir. Senaullah-ı Dehlevi buyuruyor ki Evliya'ya inanmayan var. Evliya vardı, şimdi yok diyen var. Evliya hiç günah yapmaz. Gaybleri bilirler. Her diledikleri hemen olur. İstemedikleri hemen yok olur diyenler ve bunun için evliyanın kabirlerinde dilekte bulunanlar var. Böyle sananlar, kendi zamanlarındaki evliyanın böyle olmadıklarını görünce, bunların evliya olduklarına inanmıyor. Bunların feyizlerinden mahrum kalıyorlar. Müslüman ile, Kâfiri birbirinden ayıramayacak kadar cahil olanlar da kendilerinin evliya olduklarını söylüyor. Böyle cahilleri evliya sanarak bunlara bağlanan ahmaklar da var. Evliyanın sekre halindeyken yani Allah sevgisi kaplayıp kendilerini unuttukları zaman bilmeyerek söylediklerini dillerine dolayarak evliyaya kâfir diyenler de var. Evliya'nın böyle sözlerinden kendilerine göre yanlış mana çıkararak böyle yanlış inananlar böylece ehli sünnet alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarmış oldukları doğru bilgilere inanmayanlar sapıtanlar var. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hepsini tebliğ etmeye memur olduğu zahir bilgilerini öğrenip, Resulullah'ın hesabından dilediğine dilediği kadar bildirmesi için izin verilen tasavvuf marifetlerine inanmayanlar var. Evliya'ya kıymet vermeyen, saygı göstermeyenler bulunduğu gibi evliya'ya tapınan, onlar için adak yapanlar, Kâbe tavaf eder gibi kabirlere etrafında dönenler var. Bunun için vilayetin yani evliyalığın ne olduğunu Din kardeşlerime bildirmek istedim ve arabi dil ile i̇rsâd Talibin kitabını yazdım. Şimdi de bunu Farsî olarak yazıyorum. Bu kitap beş kısımdır. Birinci kısım vilayetin doğru olduğunu bildirmektedir. İkinci kısım tasavvuf yolunda gözetilecek edeplerdir. Üçüncü kısım rehberin gözeteceği edeplerdir. Dördüncü kısım Tasavvuf yolunda ilerlerken gözetilecek edeplerdir. Beşinci kısım Allahü Teala'ya yaklaşmayı ve yaklaştırmayı bildirmektedir. Birinci kısım İslamiyette vilayet ve tasavvuf ilmi vardır. İnsanda zahiri olgunluklar üstünlükler bulunduğu gibi batini üstünlükler de vardır. Zahiri üstünlükler Ehl-i sünnet alimlerinin Kur'an'ı ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden anlayıp çıkardıkları bilgilere uygun olarak inanmak ve farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları yapmak ve haramlardan, mekruhlardan, şüphelilerden, bid'atlerden sakınmaktır. Batıni üstünlükler insanın kalbinin, ruhunun yükselmesidir. Buhari ve Müslim kitaplarında Hazreti Ömer radıyallahu anh bildiriyor ki bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Tanımadığımız bir adam geldi. İslam ne demektir? dedi. Kelime-i şehadet söylemek, her gün beş kere namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zekat vermek ve gücü yetince hacca gitmek buyurdu. Soran kimse, doğru söyledin, dedi. Sormasına ve sonra verilen cevapları tasdik etmesine, biz dinleyiciler şaştık. Sonra, iman ne demektir, dedi. İman, Allah'a ve meleklere, ve kitaplara, ve peygamberlere, ve kıyamet gününe, ve hayrın ve şerrin, Allah'ın takdiriyle, dilemesiyle olduklarına inanmaktır.'' buyurdu. Buna da ''Doğru söyledin.'' dedi. Sonra ihsan ne demektir?'' dedi. Allahü Teala'ya onu görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor isen de, o seni hep görmektedir.'' buyurdu. Sonra ''Kıyamet günü ne zaman olacaktır?'' dedi. Bunu senden daha çok bilmem buyurdu. Sonra kıyametin alametleri nedir dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet kopacağı zamanın alametlerini bildirdi. Sonra bize dönerek bunları sorup giden Cebrail aleyhisselam idi. Size dininizi bildirmek için gelmişti buyurdu. Hadisi i Cibril denilen bu hadisi i şerif İmam-ı Nevevi'nin rahmetullahi aleyh 40 hadisinin ikincisidir. Bu 40 hadisi Ahmet İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh Türkçeye tercüme etmiş ve basılmıştır. Mevlana Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh bunu farisi olarak açıklamış, İtikadname ismini vermiştir. Feyzullah Efendi itikadnameyi Farisi'den Türkçeye tercüme ederek Feraiidül Fevaid ismini vermiş, 1312 miladi 1894 senesinde İstanbul'da bastırılmıştır. Bu tercüme Latin harfleriyle Herkese Lazım Olan İman ismiyle 1982'de bastırılmıştır. Kemahlı Feyzullah Efendi 1323 Miladi 1905'te vefat etmiştir. Bu hadisi cibrilden anlaşılıyor ki imandan ve ibadetlerden başka ihsan denilen bir kemal, bir üstünlük vardır ki biz bu üstünlüğe vilayet diyoruz. Veliyi Allahü Teala'nın sevgisi kapladığı zaman onun kalbinde masivanın varlığı ve sevgisi yok olur. Bu hale fenayı kalp. Denir. Bu müşahede Allahü Teala'yı görmek değildir. Allahü Teala bu dünyada görülemez. Fakat vedi'de Allahü Teala'yı görmüş gibi bir hal olur. Bu hal istemekle hasıl olmaz. İşte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Buyurmakla bu hali haber vermiştir. İkinci olarak deriz ki bir hadisi şerifte insanda bir et parçası vardır. Bu salih olursa bütün beden salih olur. Fasit olursa bütün beden fasit olur. Bu et parçası kalptir. Buyuruldu. Bedenin salih olması için kalbin salih olmasına tasavvufcular i kalp demektedir. Kalp Allahü Teala'nın sevgisinde fani olur. Onun sevdiği şeyleri seven kalbi olunca kalbin bu fenası komşusu olan nefse de tesir eder. Nefs emmareliğinden kurtulmaya başlar. Hubbifillah ve mudifillah kazanır. Yani Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri sever, Allahü Teala'nın beğenmediklerini sevmez. Bundan dolayı bedenin hepsi İslamın ahkamına uymak ister. Sual: Kalbin salih olması için imandan ve amelden başka bir şey var mıdır? Cevap: Hadisi şerifte kalp salih olunca beden de salih olur buyuruldu. Bedenin salih olması İslamın ahkamına yapışması demektir. Çok kimse vardır ki kalbinde iman var iken İslam'ın ahkamına uymuyor. İmanı olup da salih işleri az, bozuk işleri çok olanların cehennemde azap görecekleri bildirildi. Demek ki kalpte yalnız iman bulunması bedenin salih olmasına sebep olamamaktadır. O halde kalbin salih olması imanlı olması demek değildir. Kalbin salih olması hem imanlı olması hem de bedenin Salih işler yapmasıdır da denilemez çünkü bedenin salih olmasına yine bedenin salih olmasını sebep göstermek mantıksız bir söz olur. Bundan anlaşılıyor ki kalbin salih olması iman ve ibadetten başka bir şeyin kalpte bulunması demektir Bu da tasavvufçuların fenayi kalp dedikleri Allah sevgisidir üçüncü olarak deriz ki. Eshâb-ı kiramın her birinin hesap olmayan Müslümanların hepsinden daha üstün oldukları söz birliğiyle bildirilmiştir. Halbuki kıyamete kadar gelecek olan İslam alimleri arasında ilimleri ve amelleri eshâb-ı kiramın bazılarının ilm ve amelleri kadar olanları çok vardır. Bundan başka hadisi şerifte, başkaları Allah rızası için uhud dağı kadar altın sadaka verseler, Eshabımın Allah yolunda verdiği yarım sağ arpanın sevabına kavuşamazlar buyuruldu. Eshab-ı kiramın ibadetlerinin böyle kıymetli olması Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmakla kalplerinde hasıl olan batıni kemallerinden dolayıdır. Onların batınları yani kalpleri Resulullah'ın mübarek batınınından nur aldı. Batınları nurlandı. Yedinci maddenin birinci sayfasında bildirdiğimiz gibi, hazret Ömer vefat edince, oğlu Abdullah, ilmin onda dokuzu gitti buyurdu. Orada bulunan gençlerin bu söze şaştıklarını görünce, sizin bildiğiniz fıkh ve kelam ilimlerini söylemiyorum. Resulullah'ın mübarek kalbinden fışkırmış olan, batın ilminin, marifetin, onda dokuzu gitti diyorum dedi Eshab-ı Kiram'dan sonra gelen müslümanlar arasında bu batın nuruna kavuşanlar rehberlerinin sohbetlerinde kavuştular onlar vasıtasıyla Resulullah'ın mübarek kalbinden fışkıran nurlara kavuştular bunların sohbetlerinde kavuşulan nur Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sohbetinde kavuşulan kadar elbet olamaz eshab-ı kiramın radıyallahu teala anhüm ecmain, üstünlükleri işte buradan gelmektedir. Bundan anlaşılıyor ki zahirin kemallerinden yani üstünlüklerinden başka batının da kemalleri vardır. Bu kemallerin çeşitli dereceleri vardır. Böyle olduğunu hadisi i kutsi de göstermektedir. Hadisi i kutsîde Allahu Teala buyurdu ki: Kulum bana biraz yaklaşırsa ben ona çok yaklaşırım. Kulum bana çok yaklaşırsa, ben ona daha çok yaklaşırım. Kulum farzlarla birlikte, çok nafile ibadet de yapınca, bana öyle yaklaşır ki, onu çok severim. Onu sevince, dualarını kabul ederim. Onun görmesi, işitmesi ve gücü yetmesi benimle olur. Allahü Teala'nın böyle çok sevmesine sebep olan, Nafile ibadetler tasavvuf yolundaki çalışmalardır. Dördüncü olarak deriz ki, bin seneden daha çok bir zamanda dünyanın üç büyük kıtasında gelmiş olan milyonlarca Müslüman, tasavvuf yolunda çalışarak ve salihlerin sohbetinde bulunarak kalplerinde bir hal hasıl olduğunu söylemiş ve yazmışlardır. Yalan bir şey için böyle dehşetli bir söz birliği olabileceğini kimse düşünemez. Bu söz birliği yapanların çoğunun hal tercümeleri kitaplarda vardır. Hepsinin ilm takva sahibi, salih kimseler oldukları meydandadır. Böyle olgun, iyi kimselerin yalan söyleyecekleri olacak şey değildir. İşte böyle milyonlarca temiz, olgun insan, Söz birliğiyle bildiriyorlar ki her biri kendi rehberinin sohbetinde bulunmakla kalpleri Resulullah'ın sohbetinde yayılan nurlara kavuşmuştur. Her biri salihlerden birinin sohbetinde bulunarak kalplerimizde imandan ve fıkh bilgilerinden başka bir hal hasıl oldu. Kalplerimizde bu hal hasıl olunca Allah sevgisi ve Allah'ın sevdiklerinin sevgisi ve Allahü Teala'nın emrettiği şeylerin sevgisi kalplerimizi doldurdu İyi işleri ibadetleri yapmak tatlı oldu Ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru itikatlar gönüllerimize yerleşti demişlerdir Kalplerde hasıl olan bu hal Elbet Kemaldir yüksekliktir Kemale sebep olan bir haldir Beşinci olarak deriz ki, evliyanın kerametleri olur. Keramet Allahü Taa'nın adeti dışında, yani fen ve tabiat bilgilerinin dışında yarattığı harikulade şeyler demektir. Fakat bir insanda fen kanunları dışında şeyler bulunması, o kimsenin elbet bir veli olduğunu göstermez. Allahü Taa'nın sevmediği kimselerde, hatta kafirlerde de böyle adet dışında Şaşılacak şeyler hasıl olabilir. Kafirlerde hasıl olan adet dışı şeylere sihir denir. Evliyada rahmetullahi aleyhim ejma'in keramet ile birlikte takva da bulunur. Takva Allahü Teala'dan korkmak, Onun emirlerine ve yasaklarına uymaktır. Vilayet nedir? Şimdi evliyalık ne demek olduğunu bildirelim. Evliyalık Allahü Teala'ya yakın olmak demektir. Fakat insanların Allahü Teala'ya yakın olması iki türlü olur. Birinci yakınlık Allahü Teala'nın her insana yakın olmasıdır. Kaf suresinin 16. ayetinde mealen biz ona boynundaki şah damarından daha yakınız. Ve Hadid suresinin 4. ayetinde mealen her nerede olursanız olunuz Allahü Teala sizinle beraberdir buyuruldu. İkinci yakınlık Allahü Teala'nın insanların yalnız üstün olanlarına ve meleklere olan yakınlığıdır. Alak suresinin son ayetinde mealen secde et ve Allahü Teala'ya yaklaş buyuruldu. Yukarıda bildirdiğimiz hadisi i kutsîde kulum bana nafile ibadetleri de yaparak öyle yaklaşır ki onu çok severim. Buyuruldu. Bu ayet-i kerimede ve hadisi i kutsîde bildirilmiş olan yakınlık yalnız seçilmiş üstün kimselerde hasıl olur. Bu yakınlığa vilayet yani evliyalık denir. Bu yakınlığa kavuşmak için önce ehli sünnet itikadına uygun iman lazımdır. Ali İmran Suresi'nin 68. ayetinde mealen Allahü Teala iman edenleri sever buyruldu. Fakat müminler arasında seçilmiş olanları daha çok sever. Her mümini sevmesine vilayeti amme denir. Seçilmiş müminleri çok sevmesine vilayeti hassa denir. Yukarıda yazılı hadisi i kutsîde bildirilmiş olan sevgi işte bu sevgidir. Bu sevginin de dereceleri vardır. Şunu da bildirelim ki Allahü Teala insan aklıyla anlaşılamayacağı gibi, onun sıfatları da insanın aklıyla anlaşılamaz. Allahü Teala'nın kendisi gibi ve itibaratından herhangi biri gibi hiçbir şey yoktur. Bunun için, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın insanlara olan her iki yakınlığı, insan aklıyla anlaşılamayan, bilinemeyen bir yakınlıktır. İki zamanın ve iki cismin birbirlerine yakın olmaları gibi değildir. Allahü Teala'nın kullarına yakın olması akliyle düşünülen ve his organlarıyla anlaşılan yakınlıklar gibi değildir. Ancak bazı seçilmiş müminlere verdiği marifet denilen ilmiyle anlaşılabilir. Bu bilgiye ilmi huzuri denir. Bizim bilgilerimiz ilmi husulidir. Allahü Teala'nın kullarına olan bu iki yakınlığı ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ile bildirilmiş olduğundan her ikisine de inanmamız vaciptir. Allahü Təala'nın bizleri gördüğüne inanmamız lazım olduğu gibi bize olan bu iki yakınlığına da inanmamız lazımdır. Allahü Təala'nın görmesi fizik kanunları ile izah edilen ışığın yansıması ile olan görmek olmadığı gibi onun bu iki çeşit yakınlığı da ölçü ile metre ile angstrom ile bildirilen yakınlık değildir. Bazı hadis-i şeriflerde Arşın, zira, kol, karış, arpa boyu gibi birimler bildirilmesi, ölçü bildirmek için değil, azlık çokluk bildirmek içindir. Sual: Vilayet Allahü Teala ile kul arasında olan insanların anlayamayacağı bir hal olduğuna göre, bunun niçin yakınlık sözüyle anlatmışlardır? Cevap: bu suale cevap verebilmek için önce iki şeyi bildirmek lazımdır. 1- evliyaya hâsıl olan keşf ve herkesin gördüğü rüyalar, bir şeyin misalinin, benzerinin hayal aynasında görünmesidir. Uykudayken olursa rüya denir, uyanık iken olunca keşf denir. Hayal aynası ne kadar çok saf, temiz ise keşf ve rüya o kadar doğru ve güvenilir olur. Bunun içindir ki peygamberlerin aleyhissalam gördükleri rüyalara tam inanılır ve güvenilir vahyin bir neviyidir. Çünkü peygamberlerin hepsi masumdurlar. Yani hiç yanılmazlar. Hayalleri çok saf, çok temizdir. Batınları yani kalpleri tertemizdir. Evliyanın rüyalarının çoğu da böyledir. Doğru olur. Çünkü eshab-ı kiramda olduğu gibi doğrudan doğruya veya eshabtan sonra gelenlerde olduğu gibi rehberleri vasıtası ile Resulullah'ın sohbetinde kazanılan nurları ile ve onun emirlerine uymak ile evliyanın hayalleri temizlenmiş ve kalpleri cilalanmıştır. Celaluddin Rumi, rahmetullahi aleyh. Dipnot 1. Celaluddin Rumi 672. Miladi 1273'te Konya'da vefat etti. Bu inceliği mesneviin ne güzel anlatıyor beyt evliyayı avlayan hayaller bilir misin nedir hüda bostanı güzellerinin görüntüleridir peygamberlere uymaları sayesinde evliyanın batınları cilalanır parlak ayna gibi olur rahmetullah aleyhim cman bazen batınlarının eski zulmetleri. Kara lekeler gibi meydana çıkıp, hayal aynaları bulanır. Keşf ve rüyalarında yanlışlık olur. Bu bulanıklık, bazen haram veya şüpheli bir şey yaparak, veya haddi aşarak, bazen de cahillerden, sapıklardan bulaşarak hasıl olur. Günah işleyenlerin rüyaları, çok kere yanlış olur. Batınları zulmetli olduğundan çok yanılırlar. 2- Allahü Teala'nın yarattığı şeydenin hepsine alem denir. Üç türlü alem vardır. Alemi şehadet bildiğimiz madde âlemidir. Alemi ervah maddi olmayan, ölçüsüz olan ruh âlemidir. Alemi misalde maddeli ve maddesiz hiçbir şey yoktur. Alemi misalde birinci ve ikinci alemde bulunan her şeyin ve Allahü Teala'nın hatta düşüncelerin ve manaların misalleri vardır Allahü Teala'nın misli yoktur misali vardır denildi Bir şeyin kendisine ve sıfatlarına benzeyen başka bir şeye birinci şeyin misli denir Allahü Teala'nın kendinin ve sıfatlarının misli yoktur olamaz Bir şeyin kendine değil yalnız sıfatlarına benzetilen başka şeye birinci şeyin misali denir. Mesela Güneşe Padişah denir. Padişah Güneş'in misali olur. Nur suresi 35. ayetinde mealen Müminin kalbindeki Allahü Teala'nın nuru fener içindeki mum gibidir buyruldu. Bir hadisi şerifte Allahü Teala'ya misal bildirilmiştir. Öyle bir hakimdir ki bir ev yapmış içini maddelerle doldurmuştur. Bundan dolayı Allahü Teala rüyada görülebilir denildi. Yusuf Aleyhisselam kıtlık senelerini zayıf sığırlar gibi, bolluk senelerini de semiz sığırlar gibi ve buğday başakları gibi rüyada gördü. Buhari kitabında bildirilen bir hadisi şerifte: "Rüyada gördüm ki çok kimseler yanıma geldi. Üzerlerinde gömlek vardı." Kiminin gömleği göğsüne kadar, kiminin daha aşağıydı. Ömer'i, radıyallahu anh, gördüm, gömleği yerlere kadar uzundu, buyurdu. Manasını sordular. Gömlek, ilm demektir, buyurdu. Bu ayet i kerimeler ve hadis i şerifler gösteriyor ki, misli olmayan ve madde olmayan şeylerin misalleri rüyada görülebilir ve keşf yoluyla görülebilir. Yukarıdaki iki açıklama öğrenildikten sonra deriz ki vilayet denilen bilinemeyen bir hal vardır. Bu hal keşf yolu ile âlem-i misalde, iki cismin birbirlerine yakın olmaları gibi görünmektedir. Vilayet hali ilerledikçe keşfte Allahü Teâlâ'aya doğru yürümek gibi Yahut onun sıfatlarının birinden ötekine gitmek gibi görünmektedir. Evliyanın Rahmetullahi aleyhi ecmaîn. Bilinmeyen hallerindeki değişmeler âlem-i misalde böyle göründüğü için bu hallere kurbi ilahi ve değişmelerine de seyri ilallah ve seyri fillah gibi isimler verilmiştir. Tasavvuf yolunda fena hasıl olunca geriye dönülmez. Geri dönenler fenadan önce dönmüşlerdir. Bu fakir yani Senaullah Hazretleri bunu Bakara Suresi'nin 143. ayeti kerimesinin Allahü Teala imanınızı gidermez. O kullarına çok acıyıcıdır. Meal-i Şerif'inden anlamaktayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala kullarının imanlarını geri almaz. Fakat alimleri yok ederek ilmi giderir. Bu hadis-i şerif de gösteriyor ki Allahü Teala hakiki imanı ve batın ilmini geri almaz. Bu ayet-i kerime ve hadisi i şerif Eşab-ı Kiram'ın hiçbirinin sonradan mürtet olmadığının şahididir. Çünkü hepsinin imanı hakikiydi. Şiiler bu inceliği bilselerdi Eşab-ı Kiram'ın aleyhimür rıdvan hiçbirine dil uzatamazlardı. Tam takva ancak evliya'da hasıl olur. Haset, kin beslemek, kibr, riya, şöhret ve benzeri nefsin kötülükleri büsbütün gitmedikçe tam takva hasıl olamaz. Bunların büsbütün gitmeleri için de fenaî nefs, yani nefsin fani olması lazımdır. Allah'ı sevmek başka şeyleri sevmekten daha çok olmadıkça, hatta kalpte Allah'tan başka şeylerin sevgisi yok olmadıkça Kamil iman ve tam takva elde edilemez. Bu da ancak fenayı kalb ile hasıl olur. Fenayı kalb için hadisi şerifte kalbin salih olması denildi. Bu ve müslim kitaplarında bildirilen hadisi şerifte bir mümin beni ana babasından ve çocuklarından ve herkesten daha çok sevmedikçe onun imanı Kamil olmaz buyuruldu. Bu hadisi şerifin Fetul Mecid vehabi kitabında da yazılı olduğunu bildirmiştik. Bir hadisi şerifte üç kimse imanın tadını bulur. Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden daha çok sever. Yalnız Allah'ın sevdiği kimseleri sever. İmana kavuştuktan sonra kafir olmaktan korkması ateşte yanmak korkusundan daha çok olur. buyuruldu. Rabia Hazretleri bir elinde su dolu Öteki elinde ateş dolu bir kap götürüyordu. Böyle nereye gidiyorsun dediklerinde Cehennem ateşini söndürmeye ve cenneti yakmaya gidiyorum. Böylece Müslümanları Allahü Teala'ya cehennem korkusu ve cennete kavuşmak arzusuyla ibadet etmekten kurtarmak istiyorum dedi ki evliyalık da böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esabıma ikram ediniz buyurdu. Hucurat suresi 13. ayeti kerimesinde mealen ikrama layık olanınız ittikası çok olanınızdır buyuruldu. Bunun için İslam alimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki Eshâb-ı kiramın hepsi bu ümmetin en üstünleri ve en müttakileridir. Çünkü Eshâb-ı kiramın hepsi radıyallahu tahlâlanhum ecmain Allah'ın Resulü'nün sohbetlerinde bulunmakla vilayet makamlarının en ilerisine vardılar. Tevbe suresinin 101. ayetinde mealen imanları ileride olanlar ve hicrette önde olanlar buyruldu. Bu ayeti i kerime eshab-ı kiramı övüyor. Radiyallahu aleyhi ecmaîn. Vakıa suresinin 10. ayetinde mealen imanları ileride olanlar Allahü Teala'ya yaklaşmakta ileride olanlardır. Bunların hepsi mukarreplerdir, buyuruldu. Batının kemale kavuşması için tasavvuf yolunda çalışmak vaciptir. Ali İmran suresinin 102. ayetinde mealen Ey müminler Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerden tam olarak sakınınız, buyuruldu. Yani zahirdeki işlerde ve batındaki ahlak ve aka de Allahü Teâlâ'nın beğenmediği hiçbir şey kalmamasını istedi. Bu ayeti Kerimedeki emr tasavvuf yolundaki çalışmanın vacib olduğunu göstermektedir. Tam takva ancak vilayet ile elde edilebilir. Nefsin yukarıda yazdığımız kötülükleri haramdır. Bu kötülükler temizlenmedikçe tam takva elde edilemez. Bunlar da nefsin fenası ile temizlenebilir. Takva, günahlardan sakınmak demektir. Buna hadis-i şerifte bedenin salih olması denildi. Bedenin salih olması için de kalbin salih olması lazımdır. Kalbin salih olmasına tasavvufcular fenayı kalp demişlerdir. Vilayet kalbin ve nefsin fani olmaları demek olduğunu bildirdik. Tasavvuf alimleri rahmetullahi aleyhi Ecma'n buyuruyor ki vilayet yedi derecedir beşi alemi emriden olan kalp ruh sır hafi ahfa adındaki beş latifenin fani olmalarıdır altıncısı nefsin fani olmasıdır yedincisi bedendeki maddelerin fani olmasıdır beden maddelerinin fani olmasına Bedenin salih olması adı verildi. Takva yalnız nafile ibadet yapmakla elde edilmez. Takva farzları ve vacipleri yapmak ve haramlardan sakınmak demektir. İhlas ile yapılmayan farzların, vaciplerin hiç kıymeti yoktur. Zümer suresinin ikinci ayetinde mealen Allah'a ihlas ile ibadet et. İbadet ancak ona yapılır buyruldu Haramlardan kaçınmak da fena-i nefsi olmadan hasıl olamaz Görülüyor ki vilayetin kemallerine kavuşmak farzları yapmakla olur Fakat vilayete kavuşmak Allahü Teâlâ'nın bir ihsanıdır dilediğine verir çalışmakla elde edilemez Allahü Teala insanlara güçleri yeten şeyleri emretmiştir Tegabün Suresi'nin 16. ayetinde mealen Allah'ın yasak ettiği şeylerden gücünüz yettiği kadar perhiz ediniz buyuruldu. Görülüyor ki elden geldiği kadar çalışmak lazımdır. Vilayetin dereceleri sonsuzdur. Sahdi Şirazi rahmetullahi aleyh Gülistan kitabında onun güzelliği sonsuz. Sahdi'nin sözü uçsuz Hasta içmekle doymaz, deryanın suyu azalmaz. Beytiyle bunu anlatmaktadır. Bunun gibi takva dereceleri de sonsuzdur. Hadisi şerifte Allah'ı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok korkanınız benim buyuruldu. Bir kimse vilayet derecelerinde yükseldikçe Allahü Teala'dan korkusu da artar. Hucurat suresinin 13. ayetinde mealen Allahü Teala indinde en yükseyniz, ondan en çok korkanınızdır buyuruldu. Takva dereceleri sonsuz olduğundan vilayet derecelerinde ilerlemek için her zaman çalışmak vaciptir. Batın ilminin artmasını istemek her vakit farzdır. Taha suresinin 114. ayetinde mealen sevgili peygamberim. Sen hep ya Rabbi benim ilmimi arttır duasını söyle. buyuruldu. Bu ayeti kerime böyle olduğunu bildirmektedir. Bir velinin kavuştuğu derecede kalması, yükselmek istememesi haramdır. Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Allah yolunda edep lazımdır. Edep ölünceye dek talep gerektir talep, deniz dolusu ağzına dökseler de, hiç doymamak, hep su aramak gerek. celâlüdîn Rumi de, Kardeşim, bu yolun yoktur sonu. Çok gitsen de, yine yürümeli. Buyurdu. Hace Muhammed Bâkîbillah, Ne kadar çok içirsen de bana, ateşi artıyor senden yana buyurdu Batında yükselmeye çalışmak vacip olduğu için rehber aramak da vacip olmaktadır Çünkü rehber rahmetullahi aleyh arada olmaksızın Allahu Teala'ya kavuşmak çok az kimseye nasip olmuştur Bunun için Celaluddin Rumi rehberden başka yoktur insanı çeken bir rehber ara ona sarıl pek muhkem buyurdu. Fakat yalancı rehberlere aldanmamalıdır. Mürşidi kamilin alameti ehli sünnet itikadında olması ve İslam ahkamına tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslam ahkamına uygun olmayan, karısının, kızının kolları başları açık gezmelerine mani olmayan kimse havada uçsa da rehber olamaz. Müslüman olan, imanı olan kadınların, kızların başları, kolları, bacakları açık olarak sokağa çıkmaları, kendilerini yabancı erkeklere göstermeleri haramdır. Müslüman erkeklerin kadınlarını, kızlarını örtmeleri farzdır. Ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi aleyhi ecmaîn kitaplarına uymayan kimse rehber olamaz. Bundan insanın dinine faide değil zarar gelir. İnsan veya Dehr suresinin 24. ayet-i kerimesinde mealen günah işleyene veya kafir olana itaat etme buyuruldu. Allahü Teala bu ayeti i kerimede önce günah işleyene itaat etme buyurdu. Ondan sonra kafire itaat etme buyurdu. Çünkü Müslümanın kafirle buluşması az olur. Günah işleyenden emr alması daha çok olur. Bundan başka günah işleyen ile birlikte bulunmanın kâfirle beraber bulunmaktan daha çok zararlı olduğunu göstermektedir. Kehf suresinin 28. ayetinde mealen kalbi bizi zikretmekten gâfil olan ve nefsinin arzuları peşinde koşan ve hareketlerinde İslam'ın dışına taşan kimseye itaat etme buyruldu. Bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki Nefse uymak, kalbin gafil olmasını gösterir. Bedenin bozuk olması, yani günah işlemek, kalbin bozuk olmasını göstermektedir. Şimdi açık gezen kadınlar, içki içenler, yani günah işleyenler ve ibadet etmeyenler, Müslümanlara karşı, sen kalbe bak, kalbimiz temizdir, Allah kalbe bakar, diyorlar. Onların böyle konuşmalarının yanlış ve bozuk olduğunu bu ayeti kerime göstermektedir. Hadisi şerifte kalp bozuk olunca bedenin işleri de hep bozuk olur. Buyurulduğunu yukarıda bildirmiştik. Bu hadisi şerifte günah işleyenlerin bu gibi sözlerini yalanlamaktadır. Allah dışınıza bakmaz, kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Hadisi şerifi ibadet yapanlar, hayır işleyenler içindir. Yani İbadetin kabul olması için Allahü Teala'nın rızası için yapılması lazımdır. Mürşid-i Kamil'in ikinci alameti hadisi şerifte bildirilmiştir ki onunla konuşmak ve onu görmek Allahü Teala'yı hatırlamaya sebep olur. Allahü Teala'dan başka her şey kalbe soğuk gelir. Nevevi'nin bildirdiği hadisi şerifte Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, Evliyanın alametleri sorulunca onlar görülünce Allah hatırlanır buyurdu. Bu hadisi şerifi i̇bn Maçe de bildirmektedir. Muhis Sünne Hüseyin Begâvi'nin dipnot bir imamı Begâvi 516 milyadî 1122'de vefat etti. Mesabih kitabındaki hadisi şerifte Allahü Teala buyurdu ki. Ben zikrolunduğum zaman evliyam hatırlanır. Onlar zikrolununca da ben hatırlanırım. buyrulmuştur. Fakat Allah'ı hatırlamak için veli ile bağlılık lazımdır. Veliyi inkar eden, veli olduğuna inanmayan ona bağlı değildir. İnanmayan bu nimete kavuşamaz. Beyt. Allah'ın nasip etmediği kimse fez alamaz peygamberi de görse her velide böyle tesir vardır bazısında daha kuvvetli tesirler olur ki talebeyi çekerek tasavvuf yolunun yüksek derecelerine çıkarırlar bunlara kamil ve mükemmel denir cahiller ve yalancılar ilk görmekte ve birkaç görüşmekte veliyi rahmetullahi aleyh tanıyamaz bunların güvendikleri kimselerden sorup anlamaları lazımdır. Allahü Teala Nahl suresinin 43. ayetinde ve Enbiya suresinin 7. ayetinde mealen bilmediklerinizi bilenlerden sorup öğreniniz buyurdu. Hadisi şerifte cehaletten kurtulmanın yolu bilenlerden sorup öğrenmektir buyuruldu. Rehber olarak tanınan bir kimsenin yanında yıllarca bulunup da Kalbinde bir değişiklik hasıl olmayan kimse onun yanından ayrılmalıdır. İmam-ı Rabbani Müceddidi elf Ahmet Faruki Serhendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Eshab-ı Kiram radıyallahu anhum sıra ile dört halifeyi seçtiler. Halife seçmek yalnız dünya işlerini düzene koymak için değildi. Batınlarını kemale getirmek için de seçmişlerdi. Sual Evliya ölünce onun feyz vermesi kesilir mi? Feyz almak için hep diri olanı aramak lazım mıdır? Cevap Evliya ölünce feyz vermesi bitmez. Hatta artar. Fakat nakıs olanların kendilerini kemale erdirecek kadar meyyitten feyz almaları pek az nasip olur. Veliden öldükten sonra alınan feyz diriyken alınan kadar olsaydı Medinede yaşayan Müslümanların bu zamana gelinceye kadar hepsinin Resulullah'tan sallallahu Teâ aleyhi ve sellem feyz alarak Eshâb-ı kiram derecesinde olmaları lazım gelirdi. Kimsenin rehber aramasına lüzum kalmazdı, Çünkü rehberden feyz alabilmek için feyz alan ile feyz veren arasında bağlılık lazımdır. Rehber ölünce bu bağlılık kalmaz. Evet, fena ve bekaya kavuştuktan sonra batınları arasında bağlılık hasıl olup kabirden de çok feyz alınabilir ise de bu feyz de diriyken alınan feyz kadar olamaz. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi aleyhim ecvanin buyuruyor ki hiçbir veli, gaybı bilmez. Allahü Teala keşf veya ilham ile bildirirse ancak onu söyleyebilir. Evliya gaybı bilir diyen kafir olur. Evliya, yok olan şeyi var edemez. Var olanı yok edemez. Kimseye rızk veremez. Çocuk veremez. Hastalığı gideremez. Araf suresinin 187. ayetinde mealen Ey sevgili peygamberim! Onlara söyle ki, kendime faide ve zarar vermeye gücüm yetmez. Ancak Allah'ın dilediği olur. Buyuruldu. Allahü Teala'dan başkasından yardım beklemek caiz değildir. Fatiha suresinde ancak sana ibadet eder senden yardım bekleriz dememizi emretmektedir. ke yalnız sana mahsustur demektir. Bunun için evliyaya adak yapmak caiz olmaz. Çünkü nezir yapmak ibadettir. Evliyadan birine nezri yapan kimsenin bu nehrini yerine getirmemesi lazımdır. Çünkü elden geldiği kadar günahtan kaçınmak vaciptir. Kabir etrafında saygı için dönmek caiz değildir. Çünkü Kabe etrafında dönmeye benzemektir ki bu dönmek namaz kılmak gibi ibadettir. Peygamberlerin aleyhissalavatü ve teslimat ve velilerin dirilerine ve ölülerine dua ederek Kendiliğinden bir şey yapmalarını istemek caiz değildir. Hadis-i şerifte dua ibadettir buyuruldu. Mümin Suresinin 60. ayetinde mealen bana dua ediniz. Duanızı kabul ederim. Kıbredip bana ibadet etmek istemeyenler zelil olarak cehenneme gideceklerdir buyuruldu. Cahiller ya Abdülkadir Geylani. ''Ya Şemseddin Paniputi, Puttî, ya Tezveren Dede, Allah için bana şunu ver.'' diyorlar. Böyle söylemek şirptir, küfürdür. ''Ya Rabbi, abdülkadir Geylani hürmeti için bana şunu ver. Seyyidet Nefîs'e, dipnot bir. Seyyidet nefise Hazreti i Hasen'in torunu, Hasen'in kızı, iki yüz sekiz. Miladi 823'te Mısır'da vefat etti. Hürmetine hastama şifa ver demelidir. Allahü Teala'ya böyle dua etmek caizdir ve faydalıdır. Araf suresinin 193. ayetinde mealen Allah'tan başka her kime dua ederseniz onlar da sizin gibi kuldur. Kimseye yardım edecek güçleri yoktur. Buyruldu. Sual. Bu ayet-i kerime kâfirlerin putlarına tapınmalarının şirk olduğunu bildirmek için gelmiştir. Evliya-yı rahmetullahi aleyhim aleyhime Putlara benzetmek doğru mudur? Cevap. Ayet-i kerimede Allah'tan başka buyruldu. Bu Allah'tan başka her şeyi demektir. Evet. Hadisi Şerif'te peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü zikretmek sadaka vermek gibidir. Kabri zikretmek sizi cennete yaklaştırır, buyuruldu. Bu hadisi i şerif Ebu Nasr Deylemi'nin, rahmetullahi aleyh Müsnedül Firdevs kitabında yazılıdır. Ali'yi zikretmek ibadettir hadisi i şerifini de deyremi bildirmektedir. Bu hadis-i şeriflerdeki zikretmek, onların yüksek mertebelerini, hallerini, güzel huylarını hatırlamak, söylemek demektir. Böylece bunları sevmek, Allah sevgisindendir. Bunları işitenler, bunlar gibi olmaya çalışırlar. Yalnız ezanda ve ikamette, Allahü Teala'nın ismi yanında, Muhammed aleyhisselam'ın ismini de zikretmek ibadettir. İnşirah suresi dördüncü ayetinde mealen, senin için senin zikrini yükselttik buyuruldu. Bu yükseltmek yalnız Muhammed aleyhisselam içindir. Bir kimse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra, Ali veliyullah dese, bu kimse tazir olunur. Yani cezalandırılır. Muhammed aleyhisselamın ismini zikretmek de, yalnız dinimizin bildirdiği yerde caiz olur. Mesela, Ya Muhammed, Ya Muhammed diyerek tesbih çekmek, caiz değildir. İsmet, peygamberlere, aleyhimü sallavatü ve teslimat, mahsustur. İsmet, bilerek ve bilmeyerek, büyük ve küçük hiçbir günah işlememek demektir. Evliyada ismet vardır demek, küfr olur. Eshab-ı kiramın hepsi, radiyallahu anhum Evliyanın hepsinden daha yüksektirler. tebe tabiinin tabi'nin büyüklerinden olan Abdullah İbni Mübarek Hazretleri Dipnot 1 Abdullah İbni Mübarek 181 Miladi 797'de Veysel Karani 37 Miladi 657'de vefat etti. Buyurdu ki, Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh Rasulullah'ın yanında bindiği atın burnuna giren toz Veysel Karani'den ve Ömer bin Abdülaziz'den daha hayırlıdır. Evliya'nın kabirlerini yüksek yapmak, onlara saygı için üzerlerine türbe yapmak, yanında ziyafet vermek, kabirlerinde kandil, mum yakmak bid'attır. Kimisi haram, kimisi mekruhtur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi radıyallahu an göndererek kâfirlerin yüksek kabirlerini yıktırdı ve resimleri yok ettirdi. Evliya öldükten sonra da kendilerini sevmek, hürmet etmek lazımdır. Böylece ruhlarından feyz alınır, istifade olunur. İnsanın kalbi temizlenir. Ziyarete gelenlerin bu kabrin bir veli mezarı olduğunu anlayarak saygı göstermeleri için ve ziyaret edenin soğuktan, sıcaktan, yağmurdan Yırtıcı hayvandan korunması için evliyanın rahmetullahi aleyhi ecmaîn kabirleri üzerine türbe yapmak caiz hatta lazımdır. Türbe veli için değil ziyarete gelen diriler için yapılmaktadır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmek için sünnet şöyledir. Abdestli olmalı, Resulullah'a salavat getirmeli Önceden yapmış olduğu namaz, sadaka, oruç, Kur'an-ı Kerim okumak gibi hayırlı işlerin sevabını ona bağışlamalı, gönlü uyanık olmalı, onu sevmeyi ve sünnetine uymayı allah Teala'dan Teâlâ'dan dinemelidir. Eğer ziyaret ettiği kabir, mensub olduğu velinin kabri ise, kalbinden dünya düşüncelerini çıkarıp ondan feyz almayı beklemelidir. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okumak sünnettir. Dünyalığa, mala, şöhrete kavuşmak, saygı toplamak için rehberlik yapanlar, şeytanın vekilleridir. Müseylemet-ül kezzab gibidirler. Evliyanın, rahmetullahi aleyhim ecmain, allah Teala'dan kendilerine gelen nimetlere haber vermeleri, bulundukları yüksek dereceleri talebelerine bildirmeleri caizdir. Hadisi i şerifte, allah Teala'nın verdiği nimetleri bildirmek, bunlara şükretmek olur buyuruldu. Övünmek haramdır. Kendindeki iyilikleri nimetleri kendinden bilirse Allahü Taa'nın verdiğini düşünmezse öğünmek olur. Yani tezkiye-i nefs olur. Bu nimetlerin Allahü Taa'dan geldiğini bilip kendinin kusurlu olduğunu düşünürse şükre olur. İnsanların Allahü Taa'ya yaklaşması ancak Allahü Taa'nın çekmesiyle olur. Eğer vasıtasız doğrudan doğruya çekerse, içtiba denir. Vasıta ile çekmesi iki türlü olur. İbadet yapmak ve riyazet çekmek vasıtası ile yaklaştırır. Tasavvuf yolundaki vazifelerin tesirleri tecrübe edilmiş olduğu için, riyazet olarak bu nafile ibadetleri yapmak tercih edilmektedir. Buna sülük denir. Yahut bir rehberin sohbeti vasıtası ile, Cezbeder. Bütün bu çekişlerin asıl sebebi insanın kendi kabiliyetidir. Bu kabiliyetleri insana yaratılışta verilir. İnsanların kabiliyetleri, istidatları başka başkadır. İnsanın Allah'a yaklaşmasına en büyük mani nefsinin şehvetleriyle bedenin ihtiyaç ve kötülükleridir. İkinci mani alemi emr -i latifelerinin kendilerinden. Ve rablerinden gafil olmalarıdır. İnsanı Allahü Teala'ya yaklaştıran ibadetleri riyazetleri de bir rehberin göstermesi lazımdır. Riyazet ve ibadet yapmakla hem nefs ve beden teskiye bulur, yani kötülüklerden temizlenir, hem de anemi emriden olan latifeler, beden maddelerinden ve nefsten bulaşmış olan zulmetlerden tasfiye olur. Gafletten kurtulurlar. Tasavvuf yollarının çoğunda önce süluk yapılır, önce iki mani ortadan kaldırılır. Böylece alemi emrin beş latifesi saf olur ve nefs makamati aşere denilen güzel huylarla bezenir. Bundan sonra rehber saliki Allahü Teala'ya cezbeder. Bu salike saliki meczub denir. Böyle ilerlemesine seyre afaki denir. Çünkü rehber Sâlik'in temizlenmesini alem i misalde görerek anlar. Bu seyir çok güçtür ve uzun sürer. Allahü Teala Teâlâ, Buhariye rahmetullahi aleyh, sülükten önce cezb yapmasını ilham eyledi. Önce teveccüh ederek, her latifede zikr yaptırırlar. Her latifede fâni olurlar. Buna seyre enfüsî denir. Seyr-i afaki'nin çoğu da bununla birlikte hasıl olur. Sonra nefsi ve bedeni temizlemek için riyazet yaptırılır. Bu salike meczub bir salik denir. Bu seyir kolay ve çabuk olur. Nakısların, cahillerin kendiliklerinden yaptıkları ibadetlerle terakkileri pek az olur veya hiç olmaz. Çünkü bunların ibadetlerinin sevabı pek azdır. 50 sene ibadet ile Vilayetin en aşağı derecesine yetişebilirler. O halde yalnız mücahede ve riyazet ile vilayet elde edilemez. İbadetlerin, riyazetlerin ancak sünnete uygun olanları fâidelidir. Bunun için bid'atlerden sakınmak şarttır. Hadisi i şerifte, amelsiz söz kabul olmaz, niyetsiz amel kabul olmaz. Sünnete uygun olmazsa hiçbiri kabul olmaz buyuruldu. Yani hiçbirine sevap verilmez. İbadetlerin, riyazetlerin güç sıkıntılı olması değil, sünnete uygun olmaları lazımdır. Sual. Çok sıkıntılı riyazetler çekenlerin çok ilerledikleri, keşf ve keramet gösterdikleri görülüyor. Buna ne dersiniz? Cevap. Riyazet çekmekle keşf, keramet ve dünya işlerinde tasarruf elde edilir. Eski Yunan felosofları ve Hint papazları böyle yaparlardı. Allah adamları bunlara kıymet vermez. Nefsi kötülüklerden kurtarmak, şeytanı öldürmek ancak sünnete uymakla mümkündür. SUAL Yukarıdaki cevaba göre, yalnız riyazet yapılan tasavvuf yollarında kimsenin veli olmaması lazım gelir. Buna ne dersiniz? CEVAP Tasavvuf yollarının hepsi sünnete uymaktadır. Bazılarına bir bid'at karışmış ise başka işlerinde sünnete uymaları bu bid'atı işlemekten kurtarabilir. Bunlara bid'at karışması keşf ve ilhamlarını yanlış teveil etmelerinden hasıl olur. Cahillerin, yalancıların bid'atleri böyle değildir. Bunlar zararlıdır. Feyzin kesilmesine sebep olur. Nakıs ve kamil herkes daha kamil olandan feyz alır. Vilayet ancak kamilin sohbetiyle elde edilebilir. Nakısların, cahillerin sohbeti hiç kimseyi vilayete kavuşturamaz. Çünkü bunların haktaala ile münasebetleri yoktur. Kamil olan rehberin zahiri halk ile, batını hak ile olduğu için Allahü Teala'dan aldığı feyzi insanlara vererek onları vilayete kavuşturur. İsra Suresi'nin 95. ayetinde mealen eğer yeryüzünde melekler olup yürüselerdi, onlara gökten peygamber olarak elbette melek gönderirdim. Buyuruldu. Bunun içindir ki Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından sonra görünüşte kendisiyle münasebet kalmadığı için herkes kabri saadetten feyz alamaz oldu. Resulullahın varisleri olan alimlerden, rehberlerden feyz alındı. Çünkü hadis-i şerifte, zahir ve batın bilgilerinde alim olanlar, peygamberlerin varisleridirler, buyuruldu. Kemale yetişen, veli olan kimseler, rahmetullahi aleyhim ecmain, Allah-u vasıtasız feyz alabilirler. İbadet yapmakla da yükselirler. Secde et ve Allah'a yaklaş, âyet kerimesi, bunu bildirmektedir. Bu veli, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve evliyanın kabirlerinden de feyz alabilir. Peygamberlerin insanlardan gönderilmesi sohbette hasıl olan tesir içindir. Çünkü itikat ve fıkıh bilgileri meleklerden de öğrenilebilir. Cibril hadisi bunu göstermektedir. Çünkü Resulullah bu gelen Cebrail idi. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu. Sohbetin tesiri için, rehberlerden feyz alabilmesi için, arada tam münasebet, tanımak ve sevmek bulunması lazımdır. Vilayet elde etmek için de bu tesir lazımdır. Az kimse vardır ki, istidatları çok kuvvetli olup, Peygamberin s.a.v. veya bir velinin teala ruhundan feyz alarak, Vilayet mertebesine kavuşurlar bunlara üveysi denir Eshâb-ı kiramın sohbeti de feyz verdi fakat bir sohbet yetişmezdi çok defa sohbet etmek lazım idi. sonra gelen evliyanın sohbetleri ancak riyazet çekmekle birlikte tesir etti Allahü Teala insanlarda kendine yaklaşmak ve kendini tanımak istidadını yarattı bu istidadın miktarı. Herkeste başkadır farzları vacipleri yaptıktan ve haramlardan şüphelilerden kaçtıktan sonra nafile ibadetlerin en tesirlisi zikridir her zaman Allahü Teala'yı zikretmelidir hadisi şerif'te cennettekiler en çok dünyada Allahü teâlâ'yı zikretmeden geçirdikleri zamanlar için üzülürler buyuruldu Fenâ-i nefs hasıl olmadan önce. Diğer nafile ibadetleri yapmakla ve Kur'an-ı Kerim okumakla Allahü Teala'ya yaklaşılamaz. Batını temizlemedikçe bunlarla terakki olmaz. Batını temizlemek Allah'ı zikretmekle olur. Hadis-i şerifte zikrin en iyisi la ilahe illallah'tır buyuruldu. Bunun için boş zamanlarda hep bu kelime-i tevhid'i okumalıdır. Zikrin çeşitleri arasında Allahü Ekber, Allahü Ekber, La ilahe illallahü Vallahü Ekber, Allahü Ekber, ve çok faydalıdır. Buna tekbir-i teşrik denir. Bundan sonra kalan zamanlarda ahiret adamlarıyla salihlerle görüşmeli, sohbet etmelidir. Salih kimse bulamayan bunların kitaplarını arayıp bulmalı, bunları okumalıdır. Mürtetlerle bidat sahipleriyle fasıklarla arkadaşlık etmemeli bunlarla oturmamalıdır. Haram işleyenlere fasık denir. Din cahilleriyle, dünyaya düşkün olanlarla ve mezhepsizlerle görüşmemelidir. Bunlarla görüşmek insanın bahtını, kalbini, ruhunu harap eder. Evliyanın sohbetinde bulunmak zikirden ve diğer nafile ibadetten daha faidedir. Eshab-ı kiram Radyallahu Talaa birbirlerini görünce biraz benimle otur, imanımı tazeliyeyim derlerdi. Celalüddini Rumi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki evliya yanında geçen az zaman faydalıdır yüz yıllık takvadan. Hace Ubedullahi ahrar rahmetullahi aleyh buyuruyor ki. Kılınabilir her zaman nafilen namaz. Bizim sohbetimiz bir daha bulunamaz. Birisine Bayezid'in sohbetinde bulun dediler. Ben her an Rabbimin sohbetindeyim dedi. Bayezid'in sohbeti sana daha fâidelidir. Cevabını verdiler. Yani cenab ı Hak'tan, ona bağlılığın ve istidadın kadar feyz alabilirsin. Bayezid'in sohbetindeyse, onun yüksek derecesine uygun feyizlere kavuşursun, demek istediler. Kötü arkadaşla hiç görüşme. O zehirli yılandan da fenadır. Yılan alır insanın canını. O alır canını, imanını. Senâullâh-ı Dehlevi'nin, Farisi, i̇rşâd Talibin adındaki kitabından seçerek, Türkçe'ye tercüme, burada tamam oldu. Senawullah dehlevi Maseri Cani Canan'ın yetiştirdiği evliyanın büyüklerinden olup, 1225 (Miladi 1810) senesinde Hindistan'da vefat etti. Paniput şehrindedir. Tembih. Muhammed Parisa, Risale-i Kutsiye kitabında buyuruyor ki, Yusuf -i Hemedaniye. (Dipnot 1) Yusuf Hemedani 535. Miladi 1141'de Hirat'ta vefat etti. Kamil bir rehber bulamazsak ne yapalım dediler. Her gün onların kitaplarını okuyunuz buyurdu. Şimdi selamete kavuşmak için İmamı ı Rabbani'nin rahmetullahi aleyh Mektubat kitabını okumalıdır. Mektubat'ın birinci cildinin tercümesi Mektubat tercümesi adı ile 2005'te İstanbul'da bastırılmıştır. Saadete kavuşmak isteyenlerin bu kitabı okumaları çok faydalıdır. 34. Abdülgani Nablusî Hadika kitabının 190. sayfasında buyuruyor ki: İbadetleri iktisat üzere, yani ne az ne de pek aşırı olmayarak orta miktarda yapmak lazımdır. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde mealen Allahü Teala sizin için kolaylık istiyor. Güç işleri yapmanızı istemiyor buyuruldu. Bunun için hastanın ve yolcunun oruç tutmamasına izin verdi. Bize ağır ve sıkıntılı işler yapmayı emretmedi. İnsan iki işten birini yapmak karşısında bulunursa bunlardan hafif ve kolay olanını yapması daha doğrudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinin mescitte saatlerce namaz kıldığını işitti. Mescide gidip bunu omuzlarından tutarak Allahü Teala bu ümmetten kolay işler yapmasını istiyor. Güç işleri beğenmiyor buyurdu. Allahü Teala bu ümmete kolay şeylere emretti. İslam mahkemesine uymak pek kolaydır. Maide Suresi'nin 90. ayetinde mealen "Ey müminler, Allahü Teala'nın size helal ettiği tayyib yani güzel şeyleri kendinize haram etmeyiniz, helallere haram demeyiniz. Allahü Teala helal ettiği şeylere haram diyenleri sevmez buyuruldu. Abdül Muhammed helal olan şeylere hatta ibadetlere haram diyor, hatta şirk diyor. Bu ayeti kerime Allahü Teala'nın bunu sevmediğini bildiriyor. Bir mümin günah işleyince günahın cezasından azabından kurtulmak için Allahü Teala yol gösterdi. Tevbe ile kefaret vermekle affedeceğini bildirdi. Vehabi kitabı devri ile iskat yapılmasına saldırırken bunlar kötü kimselerin günah işlemesine yol açan uydurma şeylerdir diyor. Günahların tevbe ve kefaret ile affedilmeleri karşısında acaba ne diyecek? Bunlar kötü kimselerin günah işlemelerine yol açıyor diyerek Allahü Teala'nın gösterdiği kolaylığa ve merhamete de Dil uzatacak mı? Hadisi şerifte Allahü Teala emrettiği şeyleri yapmanızı sevdiği gibi izin verdiği şeyleri yapmanızı da sever. buyuruldu. Zaruret olduğu zaman haram işlemeye ve farzı terk etmeye ruhsat izin verilmiştir. Yani azap yapılmaz. Zaruret zamanında da dinin emirlerini yapmaya azimet denir. Bazen azimet olanı yapmak daha iyidir. Mesela ölüm ile korkutulan kimsenin imanını gizlememesi böyledir. Öldürülürse şehid olur. Bazen ruhsat olanı yapmak daha iyi olur. Yolcunun oruç tutmaması böyledir. Yolcu orucu tutarak hastalanır ölürse günaha girer. Ahkâm-ı İslamiye'ye uymaktan kurtulmak için, Mezheplerin ruhsatlarını, kolaylıklarını araştırıp, bunlara göre iş yapmak caiz değildir. Böyle araştırmaya, telfik denir. İhtiyac olunca, başka mezhebe geçmek veya birkaç şeyi başka mezhebe göre yapmak caizdir. Farzı yapmamak veya haramı yapmak için hile yapmak haramdır. Buna, hile-i batıla denir. Bir şey, farz veya haram olmadan önce farz veya haram olmasını önlemek caizdir. Buna hile-i şer'iyye denir. Abdullah Musuli dipnot 1. Musuli 683 Miladi 1285'te vefat etti. Muhtar kitabının şerhi olan İhtiyar kitabında diyor ki: Farzları yapamayacak kadar zayıfleten riyazet yani Az yemek caiz değildir. Kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını kazanacak ve borçlarını ödeyecek kadar çalışıp kazanmak farzdır. Bu niyetiyle çalışan kimse borcunu ödeyemeden ölürse azap çekmez. Hadisi şerifte her erkeğin çalışıp nafakasını kazanması farzdır buyuruldu. Bundan fazlası için çalışmamak caizdir. Adem aleyhisselam, buğday eker ve ekmek yapardı. Nuh aleyhisselam, neccar, marangoz idi. İbrahim aleyhisselam, kumaş tüccarı idi. Davud aleyhisselam, demirciydi. Süleyman aleyhisselam, zembil yapardı. Muhammed aleyhisselam, önce koyun güderdi. Sonra ticaret yaptı. Sonra cihat yapardı. Asker idi. Ebu Bekir Sıddîk radıyallâhu kumaş tüccarıydı. Ömerül Faruk, kösele dikerdi. Osman-ı gıda maddeleri ithalatçısı idi. Ali radıyallâhu anhüm, işçilik ve cihat yapardı. Radıyallâhu teala anhüm ecmain. Çoluk çocuğunun bir yıllık nafakasını toplayacak kadar çalışmak mübahtır. Müslümanlara yardım için, cihad etmek için fazla çalışıp kazanmak müstehaptır, iyidir. Hadisi şerifte insanların en iyisi insanlara faideli olandır buyuruldu. İhtiyar kitabından tercüme tamam oldu. Gösteriş için, övünmek için kazanmak tahrimen mekruhtur. Mülteka kitabında haramdır denildi. Çalışmak rızkı arttırmaz. Rızkı veren Allahü Teala'dır. Çalışmak sebebe yapışmaktır. Sebeplere yapışmak sünnettir. Çalışan insan beş türlü olur. Birincisi rızkın yalnız çalışmaktan geldiğine inanır. Kafirler böyledir. İkincisi rızkın Allah'tan geldiğine ve çalışmanın sebebe yapışmak olduğuna inanır. Çalışırken Allahü Teala'ya asi olmaz. Haram işlemez. Halis salih müminler böyledir. Üçüncüsü rızkın Allahü Teala'dan geldiğine inanır ise de çalışırken Allahü Teala'ya asi olur. Fasık müminler böyledir. Dördüncüsü rızkın hem Allahü Teala'dan hem de çalışmaktan geldiğini sanır. Müşrikler böyledir. Beşincisi rızkın yalnız Allahü Teala'dan geldiğini bilir fakat riski verir mi vermez mi bilmez. Münafıklar böyledir. Âlim bin Ala dipnot 1. Âlim bin Ala 688 Miladi 1289'da vefat etti. Zadül Musafir ve Tahtarhaniye ismindeki fetva kitabında diyor ki: Camide evde kapanıp hep ibadet etmek ve yiyip içip evlenmek, gezmek gibi eğlenceleri ve helal kazanmayı terk etmek tahrimen mekruhtur. Sual: Din alimlerinin yukarıdaki sözleri tasavvufçuların rahmetullahi aleyhi ecmaîn riyazet ve sıkıntılı yaşamayı övmelerine uymuyor. Bu ikisinden hangisi daha iyidir? Cevap: Tasavvufçulardan bir kısmı 40 gün aç kalan İlahi sırları anlamaya başlar dedi. Sehl bin Abdullah 15 günde bir yerdi. İmam Gazali diyor ki Ebubekr es-Siddik radıyallahu anh 6 günde bir yerdi. Cüneyd-i her gün 400 rekat namaz kılardı. Sehl bin Abdullah 7 yaşında hafız oldu. Her gün oruç tutardı. 12 sene yalnız Arpa ekmeği yedi. Abdülvehhab eş-Şârani, rahmetullahi aleyh, her gün akşam ile yatsa arasında Kur'an-ı Kerim'i iki kere hatmederdi. Buna inanmakta tereddüt etmemeli. Evliyada ruhani kuvvet vardır. Ruh bir anda çok şey yapar. Sehl bin Abdullah Tüsteri, 283. Miladi 896'da Basra'da ve Habı Şrani 973 Miladi 1565'te İmamı Gazali 505 Miladi 1111'de Tuz şehrinde vefat etti Alimler ibadetlerde aşırı gitmemeli kendini sıkıntıya düşürmemeli buyurdu Bu sözleri bütün ümmet için farz veya bacip veya sünnet olan şeylerdedir. Her Müslümanın böyle yapması lazımdır. Tasavvufçuların çektikleri sıkıntılar ise nafile ibadettir. Herkesin yapması lazım değildir. Tegabün suresi 16. ayetinde mealen Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkunuz buyruldu. Furkan suresi 70. ayetinde mealen iman edip tövbe eden ve salih ameller işleyenlerin günahlarını sevaplara çeviririm. Allahutaala günahları affedici, acıyıcıdır. buyuruldu. Vahşi bu ayeti işitince af için şartlar bildiriyor. Bu şartları yapamazsam korkarım. Bunun daha kolayı yok mudur? dedi. Buna karşılık Allahutaala dilediği kullarının şirkten başka her şeyini affeder. Mealindeki ayet geldi. Vahşi bunu işitince Allah Teala beni affetmek dilemezse ne yaparım dedi. Bunun üzerine ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allahü Teala bütün suçları affeder. O gafur, Rahim'dir. Mealindeki ayeti kerime geldi. Vahşi bu müjde bana yeter dedi. İman etti. Bu ayeti kerime kıyamete kadar gelecek olan herkes için müjdedir. Su bulamayanların teyemmüm etmeleri için de önce temiz topraktan ellerinize ve yüzünüze sürünüz ve sonra temiz toprakla ellerinizi ellerinize ve yüzünüze sürünüz mealindeki ayet-i kerime geldi. Toprağa sürmeyi emreylemedi. Emri kolaylaştırdı. Allahü Teala peygamberine Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Mekke dağlarını altın yapayım ister misin buyurunca bu altınları Allah yolunda ve düşmanlarla cihad için kullanmayı düşünmedi istemedi güçlük çekmeyi arzu eledi. Tebük gazvesinde ise bu orduya lazım olanları getirene cenneti müjdeliyorum buyurarak hesabından yardım istedi. Resulullah'ın uzun günler orucunu bozmadığı ve açlıktan mübarek karnına taş bağladığı kitaplarda yazılıdır. Mübarek ayakları şişinceye kadar geceleri çok namaz kıldığı da bildirilmiştir. Mübarek zevceleri de radıyallahu teâlâ anhünne böyle çok ibadet yaparlardı. Fakat ümmetine çok merhamet ettiği için onların böyle sıkıntı çekmelerini istemezdi. Ümmetine ruhsat ile emrederdi. Kendisi azimet ile ibadet yapardı. Din demek yalnız emir demek değildir. Ruhsat ile azimetin ikisi de dindir. Tahrim suresinde Allahü Teala'nın helal ettiklerini kendinize haram etmeyiniz. Mealindeki ayeti i kerime ruhsat izin verilen şeyleri inkar etmeyiniz. Bunları haram etmeyip de terk eder, çekinirseniz, zühd olur, iyi olur. Yapması ise günah olmaz demektir. hadis i şerifte, sünnetimi kabul etmeyen benden değildir. Buyuruldu ki, ruhsat, izin verdiğim şeyleri kabul etmeyip, kendine sıkıntı veren benden değildir demektir. Tasavvuf büyükleri, ruhsat ve azimetten, ikincisini seçmişlerdir. Ruhsat ile amel etmeyi de inkar etmemişlerdir. Herkese ruhsat ile amel etmeyi emretmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı. Tasavvuf demek kitaba ve sünnete uymak, bid'atlerden sakınmak ve tasavvuf büyüklerine saygılı olmak ve herkese merhametli olmak ve ruhsat olan ameli terk etmektir. Ehl-i sünnet âlimleri, azimet ile, verâ ile hareket ettiklerinden, bir haram işlememek için yetmiş helali terk ederlerdi. Ebu Bekri Sıddîk radıyallahu anh buyurdu ki, biz bir harama düşmek korkusundan yetmiş helali terk ederdik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre'ye radıyallahu teâlâ anh, verâ üzere ol ki, İnsanların en abidi olursun, buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki din demek yalnız ruhsat, her işte orta yol demek değildir. Azimet, züht ve verada dindendir. Riyazetin açlık çekmenin tahrimen mekruh olması, buna dayanamayanlar, bedenine ve aklına zarar verecek olanlar içindir. Çünkü kendini tehlikeye düşürmek haramdır. Ruhani kuvvetleri bu tehlikeyi önleyenler için riyazet çekmek caiz ve faydalı olur. Rehberin lazım olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Kamil olan rehber talebenin sıhhatini, mizacını, ruhunun kuvvetini anlar. Ona uygun olan miktarda riyazet etmeyi emreyler. Onu tehlikeden korur. Kamil olan rehber hem beden hem de ruh ve din mütahassisidir. Resûlullah Efendimizin varisi, vekilidir. Kamil olan rehberin emriyle, yetişenlerde hiçbir zarar ve tehlikeye düşen görülmemiştir. Hepsi yükselmiş, olgunlaşmıştır. Tasavvuf yolunda ilerlerken, İslamiyet'e uymakta hiç gevşeklik göstermemişlerdir. Farzı terk etmeye sebep olan şeyi yapmak haramdır. Rehber bundan korur. Rahmetullahi aleyh. Nafile ibadetleri izinle yapmak bunun için lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine çok merhametliydi. Miraç gecesi elli vakit namazın beş vakte inmesini diledi. Ümmetine sıkı emirler gelmesine yol açmaması için eshabının sıkıntılı riyazetler yapmalarına izin vermezdi. Onun ümmetine çok faydalı olacak ibadetleri bildirmeyeceği. Ve yapılmalarını önleyeceği düşünülemez Her şeyin en iyisini en faydalısını söylemiş yapmış ve yaptırmıştır ruhsat ilamel aşırı ve noksan olmaksızın kulluk etmek bütün ümmeti için faideri olacağından bunlara açıkça yapmış ve emreylemiştir Eshâb-ı kiramın yükseklerine ise Gizli bilgiler ve ibadetler öğretmiştir. Bakara suresinin 282. ayeti kerimesinde mealen Allah'tan korkunuz. Böylece size çok şeyler öğretir. buyuruldu. Bu çok şeyler ilahi marifetler, gizli bilgilerdir. Hadisi i şerifte ilmin inceleri ve gizlileri vardır. Bunlara ancak Allah adamları bilir. Bildiklerini söylerlerse, cahiller bunlara inanmazlar. Buyuruldu. İmamı Kastalani'nin Mevahip kitabında yazılı olan Miraç hadisinde, Rabbim bana başka başka üç ilim bildirdi. Birinci ilmi kimseye bildirme dedi. Çünkü bu ilmi benden başka hiç kimse anlayamaz. İkinci ilmi dilediğine bildirebilirsin dedi. Üçüncü ilmi ümmetinin hepsine bildir dedi buyuruldu Görülüyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teâlâ'nın bana bildirdiği ilm Yalnız ümmetin hepsine bildirilmesi emrolunan ilmdir buyurmadı Hak olan başka iki ilm daha bulunduğunu haber verdi Resulullah'ın dilediğine bildirmesi için izin verilen ikinci ilm vilayet yani evliyalık tasavvuf ilmidir. Bu ilm, İslamiyetin batınını ve hakikatini bildirmektedir. Bu ilm, ancak takva ile elde edilir. Kehf suresinde, Hızır aleyhisselam için, ona bizden ilm verildi, buyuruldu. Bu ayet-i kerime, vilayet ilmini bildirmektedir. Herkese bildirilmesi emrolunan fıkıh bilgileri, Resulullah'ın mübarek sözlerinden ve hareketlerinden alınmış olduğu gibi vilayet marifetleri de onun mübarek kalbinden çıkıp kalplere akmaktadır. Bunun içindir ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah'tan iki ilm aldım. Birisini sizlere bildirdim. İkincisini bildirmiş olsam anlayamaz, beni öldürürsünüz. dedi. Birincisi ilmi zahirdir. İkincisi ilmi bâtındır. Bunu ancak evliya ve sıddıklar bilir. Tasavvufçular batın ilmine kavuşmak için riyazetler çekiyor, mücahadeler yapıyorlar. İlmi zahirde sahte, yalancı ilim adamları olduğu gibi sahte, bozuk kimseler tasavvufçu kılığına girmişler, bu mübarek yolu dünya çıkarlarına alet etmişlerdir. Bu yalancılardan sakınmak, tuzaklarına düşmemek için onları tanımak lazımdır. Bunun için de İslamiyeti iyi öğrenmek lazımdır. Doğru ile bozuğu ayıran biricik miyar İslamiyettir. İslamiyete uyan bir kimse tasavvuf yolunda da çalışırsa çok iyidir. Fakat bu yolda ilerlemek için kamil olan rehberin kontrolü lazımdır. Kamil olan rehber kalp ve ruh mütahassisidir. Talimin kalbindeki hastalığı anlayarak ona uygun olan riyazeti ve zikri seçer, yaptırır. Bakara suresinin 10. ayetinde mealen "Kalplerinde hastalık vardır." buyruldu. Bu hastalığın tedavisi Resulullah'ın sohbeti ile oluyordu. Başkaca bir riyazete, sıkıntıya lüzum kalmıyordu. Hesabı Kiramın hepsi o sohbetin bereketiyle Rasulullah'ın mübarek kalbinden feyz aldılar. Tasavvufun en yüksek derecelerine kavuştular. Kendilerinden sonra gelen evliyanın hepsinden daha yüksek oldular. Onlardan sonra gelenler, Rasulullah'ın sohbetine kavuşamadıkları için riyazetler sıkıntılar çekerek kalp hastalıklarından kurtulmaya çalışmışlardır. İlmi batın İlmi zahirden ayrılmaz. Her ikisine kavuşanlara ulama-yı rasihin denir. Resulullah'a varis olan ulema yalnız bunlardır. Riyazet sıkıntı çekerek kalplerini tedavi edenler ilmi bâtına kavuşunca riyazeti bırakırlar. Yalnız farzları, sünnetleri yaparlar. Ebu Bekiram radıyallahu teâlânhum gibi bâtınları ile de kalpleriyle de ibadet ederler. Pazarda alışveriş etmeleri, onların batın ibadetlerine zarar vermez. Allahü Teala'yı bir an unutmazlar. Kur'an-ı Kerim'de bunlar övüldü. Nur Suresi 37. ayetinde mealen, Alışverişleri Allah'ı unutturmaz buyuruldu. Eshâb-ı kiram, radiyallahu anhüm ecmain, Riyazet çekmeden bu dereceye kolayca ve az zamanda yükseldiler. Hazret Ömer radıyallahu anh ilk sohbetinde yükseldi. Ehab-ı kirama riyazet çekmeleri için izin verilseydi din alimleri, mezhep imamları onların riyazetlerini kitaplarına yazarak bütün Müslümanların böyle yapmaları lazım olurdu. Hadis alimlerinden Muhammed bin Abdullah Hakim Nişapuri'nin Rahimehullahü Teala Müstedrek kitabında bildirdiği hadisi i şerifte Deccal'ın zamanında bulunan müminlerin gıdası meleklerin gıdası gibi tesbih ve takdis etmek olur. Allahü Teala o zaman tesbih ve takdis edenlerin açlığını giderir buyuruldu. Bu da gösteriyor ki Allahü Teala dilediği kullarına öyle hal verir ki Yemeğe içmeye ihtiyaçları kalmaz. Deccal zamanında bütün mü'minlere bu hali ihsan edecektir. Deccalın fitnelerinden biri şudur ki, uğradığı şehirlere, Bana ibadet ediniz, bana uyunuz diyecek. Ona uyarlarsa, göğe emrederek yağmur yağacak, yere emrederek ekin çıkacaktır. Ona uymazlarsa, emredip hiç yağmur yağmayacak, ve yerden ot bitmeyecektir. Herkes aç kalacaktır. Hadis-i şerif bu fitnenin müminlere zarar vermeyeceğini bildiriyor. Müminler tesbih ve takdis okuyarak açlık duymayacaklardır. Hakim Nişapuri rahmetullahi aleyh 405 miladi 1014'te Nişapur'da vefat etmiştir. Zühd, sabr, riyazet açlık gibi sıkıntı çekmenin İslamiyete uymadığını zannetmemelidir. Çünkü İslamiyet bedene eziyet ve zarar veren şeyleri yasak etmiştir. Bu riayetler tasavvufçulara zarar vermemektedir. Bunlar da İslamiyet'in her hükmü gibi Resûlullah'tan (sallallahu aleyhi ve sellem) gelen İslam dininden bir parçadırlar. Bu işleri ve bunları yapan evliyayı inkar etmek. Dinin bir parçasını inkardır. Tasavvufçular riyazet yapıyor diyerek bunları peygamberlerden aleyhisselavatü ve teslimat hatta ashab-ı kiramdan radvanullahi aleyhim ecmaîn daha üstün sanmamalı ve daha üstün tutmamalıdır. Evliyanın hiçbirine de dil uzatmamalıdır. Evliyanın büyüklüğünü anlayamadığı için kusuru kendinde bilmelidir. Hadisi şerifte kendi ayıplarını, kusurlarını düşünmekten, başkalarının ayıplarını araştırmayana müjdeler olsun buyuruldu. Sehl bin Abdullah Tüsteri buyurdu ki, günahların en kötüsü, Müslüman'a kötü gözle bakmaktır. İnsanların çoğu, bunu günah saymazlar, tövbesini hiç yapmazlar. Bir kimse, evliyanın hepsine hüsnü zannedip, övse, yalnız bir veliyi Dinimize uygun bir sebep göstermeden kötülese o hüsnü zanlarının hiç faidesi olmaz. Evliyanın hepsini tasdik etmeyen kimse veli olamaz. Allahü Teala'nın bir velisini kötü gözle bakarak inciten kimse dinin bir parçasını kötülemiş olur. Muhammed Ebul Mevahi bi Şazili rahimehullahü Teala buyurdu ki Zamanındaki evliyaya saygılı olmayan, evliya defterinden silinir heman. muhyiddin Arabi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Evliyaya ve ilmiyle amil olanlara düşmanlığın küfr olduğunu büyüklerin çoğu bildirmiştir. Abdülvehhab-ı Şahrani'nin üstadı, Ali'yül Havas buyurdu ki, Evliyadan ve ulemadan birine düşman olandan uzaklaşmak lazımdır. Veliiye ve alime karşı gelmek dalalettir, kendini helak etmektir. Bunun için vehhabilerden uzaklaşmak lazımdır. Allahü Teala'nın velileri ilmiyle amil olan alimlerdir. Bunlardan ölü veya diri olan birisini dil veya kalbiyle inkar etmek açık bir küfürdür. İnkâr edenin kâfir olacağını bütün Müslümanlar söz birliği ile bildirmişlerdir. Müslümanların bütün mezheplerine göre kâfir olurlar. Çünkü dini İslam'ı inkar etmektir. Cahil ve ahmak olduğu için bu inkarını anlamamaktadır. Batıl ve bid'at olan bir şeyi ve kendine göre çirkin olan bir şeyi inkar ettiğini zannetmektedir. Velinin işini ve sözünü böyle sanarak bu tehlikeye düşmekte ona fasık veya kafir zındık demektedir. Halbuki Allah'ın velisi bunun kötülediği şeylerden çok uzaktır. Sözleri ve işleri İslamiyete uygundur. Taat ve kurbettir. O cahil ise inad etmekte evliyanın ilimlerini, sıddıkların marifetlerini anlamamaktadır. Kalbi ölmüş. Hakikati göremiyor. Küfr veya dalalet İlhat ve zındıklık çukuruna kendisi batmıştır. Tevhid ehli olduğunu, taat yaptığını, insanlara ilm ve feyz verdiğini sanıyor. Kıyamet günü küfrünün cezasını bulacak, zulmlerinin, iftiralarının azaplarını çekecektir. Dünyada kendine ve benzerlerine kâfir demiyor. Çünkü hepsi inkârda ortaktırlar. Kendilerini Müslüman sanıyorlar. Halbuki Müslümanlar, bunların kâfir olduklarını bilmektedir. Çünkü Müslümanlar, Allahü u Teâlâ'nın evliyasına, rahimehümullah Teala Teâlâ, inanıyorlar. Onların doğru hallerine inanıyorlar. İnkar edenlerin anlamamaları, bilmemeleri, özr olmaz. Çünkü dinini bilmemek özür değildir. Bunların evliyayı bilmemeleri, Yahudilerin, Hristiyanların ve Mecusilerin ve putlara tapanların, Muhammed aleyhisselamın hak dinini bilmemeleri gibidir. Onların bilmemeleri özr olmadığı gibi, bunların bilmemesi de özr olmaz. Allahü Teala'nın evliyasını rahmetullahi aleyhi mecmâyin inkar etmek, İslam dininin herhangi bir hükmünü inkar etmek gibi küfürdür. İslamiyeti inkar eden mürtede yapılan cezanın evliyayı inkar eden kafire de yapılması lazımdır. Önce bu inkarından vazgeçmesini, tövbe etmesini isteriz. Evliya ve peygamberler ne kadar yüksek olurlarsa olsunlar, Allah'a kul olmaktan kurtulamazlar. Harika keramet hasıl olmasında kulların hiç tesiri olmadığı gibi, adet üzere yaratılmakta olan şeylerde de tesirleri yoktur. Her şeyi yalnız Allahu Teala yaratmaktadır. Evliyanın ve peygamberlerin Hiçbir şeyin yaratılmasında tesirleri olmaz. Fakat Allahü Teala evliyasını ve peygamberlerini başka kullarından üstün tutmuş, başkalarına vermediği nimetlerini bunlara ihsan etmiştir. Allahü Teala her insanın istekli işlerini insanların istemelerinden sonra dilerse yaratmaktadır. İnsanların istediği şeyleri o istemezse yaratmaz. İnsanların istedikleri bazı şeyleri, o da hep istemekte ve hep yaratmaktadır. Mesela, insan kolunu kaldırmak, gözünü kırpmak isteyince, o da hemen istemekte ve hemen onun kolunu kaldırmaktadır. İstememesi pek nadirdir. İnsanların bazı isteklerini ise, o nadiren istemekte ve yapmakta ve çok zaman istemeyip yapmamaktadır. Dünyadaki isteklerimizin çoğu böyledir. Fakat bu da insandan insana değişmekte olduğu her gün görülmektedir. İşte Allahü Teala evliyasının ve peygamberlerinin isteklerinin çoğunu kol kaldırmak ve göz kırpmak gibi hemen dilemekte ve yaratmaktadır. Bu onlara karşı Allahü Teala'nın bir ihsanıdır. Burada evliyanın birbirlerine göre farkları olduğu gibi Hiçbir veli hiçbir peygamber derecesine varamaz. Hiçbiri dünyaya değer vermedikleri için Allahü Teala'dan dünya için bir şey istemezler. Dünyadan her istedikleri de ahiret için ve Allah içindir. Hadika kitabından tercüme burada tamam oldu. Allahü Teala'nın evliyası rahimehullahu Teala mezhepsizlerin türüyeceklerini ve evliyayı inkar edeceklerini yüzlerce sene önce keramet olarak anlamışlar. Sapık hatta kafir olacaklarını bildirmişler. Müslümanların bunlara aldanmamaları için lazım olan her şeyi yazmışlardır. Evliyaya inanmak için yalnız bu açık kerametleri yetişmez mi? 35 Hadîkâ kitabının 648. sayfasında diyor ki, ilmi zahirden birkaç şey öğrenip, ilmi batından bir şey bilmeyenler tasavvuf kitaplarını okuyunca, ariflerin sözlerini küfr ve dalal sanıyorlar. Anlamadıkları marifet bilgilerine inanmıyorlar. Muhyiddin Arabi ve Ömer bin Farid ve İbni Seb'in İşbili ve Afifuddin Teremsani ve Abdülkadir Geylani ve Celaluddin Rumi ve Seyyid Ahmet Bedevi ve Ahmet Ticani ve Abdülvehhab Şahrani ve Şerefüddin Busairi gibi tasavvuf büyüklerini rahimehullahü teala beğenmiyorlar. ediyorlar. Muhyiddin Arabi 638 Miladi 1240'da Şam'da Ömer bin Farit 636 miladi 1238'de Mısır'da İbn Sebiin 669 miladi 1270'te Mekke'de Afifüddin Süleyman Telemzani 690 miladi 1290'da Şam'da Abdülkadir Geylani 561 miladi 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Batın ilimlerine inanmıyorlar. Batın bilgilerine inanmayan ise, Muhammed aleyhisselamın dininin sırlarına inanmamış olur. Böyle kimseye, bid'at ve dalalet ehli, yani sapık denir. İmanlı görünür ise de, münafık gibidir. İmam-ı Süyutî'nin ve Hatib'in bildirdikleri hadisi i şerifte, din bilgisi iki kısımdır. Biri kalpte olan, faydeli bilgilerdir. İkincisi dil ile anlatılan zahir bilgileridir. buyuruldu. Yine Suyuti'nin ve Deylemi'nin bildirdikleri hadis-i şerifte batın bilgileri Allahü Teala'nın sırlarından bir sırdır. Onun hükümlerinden bir hükümdür. Dilediği kulunun kalbine verir. buyuruldu. İmam-ı Malik buyurdu ki ilmi zahire malik olan İlmi batına kavuşabilir. Zahir bilgisi olan kimse ile amel ederse Allahü Teala ona batın bilgisi ihsan eder. Ali bin Muhammed vefanın arifane sözlerine şaşırıp kalan İmam Ömer Bülkeni bunları nereden öğrendin deyince Bakara suresindeki Allah'tan korkunuz Allahü Teala kendinden korkanlara bilmediklerini öğretir mealinde olan ayet-i kerimeyi okudu. Celaluddin Rumi 676 Miladi 1273'te Konya'da Ahmet Dicani 1230 Miladi 1815'te Fas'ta Şerefü'ddin Muhammed Busayri 695 Miladi 1295'te Mısır'da İbnü'l-Vefa 807 miladi 1404'te Medine'de vefat etti. Ebu Talib-i buyurdu ki: ilmi zahir ile ilmi batın birbirlerinden ayrılmazlar. Beden ile kalbin birlikte bulunması gibidirler. Batın ilimleri arifin kalbinden kalplere akar. Zahir ilimleri Alimin sözünden öğrenilir. Kulaklara kadar gidip kalplere girmez. Hadisi şerifte alimler Peygamberlerin varisleridir buyuruldu. Bu alimler yalnız zahiri ilm sahibi olanlar değildir. Bu alimler bildikleriyle amel eden takva sahibi olan Peygamberlerdeki ilimlerin hepsine kavuşan Hakiki alimlerdir. Zahiri ilm sahiplerinin niyetlere halis olmadığı ve şehvetlerinin pençesinden kurtulmadıkları için ilmin nuru kalplerine girmez, beyinlerine işlemez. Bunların kalplerini, beyinlerini cehennem ateşi temizleyecektir. İmamı İmam-ı Gazali'den. Rahmen Müminullah Teala haber veriyor ki ahiret bilgisi iki türlüdür. Biri keşfle hasıl olur. Buna ilmi mükaşefe ve ilmi bâtın denir. Bütün ilimler bu ilme kavuşmak için sebepler vesilelerdir. İkincisi ilmi muameledir. Ariflerin çoğuna göre ilmi bâtından nasibi olmayanın İmansız gitmesinden korkulur. Bundan nasip almanın en aşağısı, bu ilme inanmaktır. Bidat veya kibir bulunan kimseye, batın ilmi nasip olmaz. Dünyaya düşkün olan ve hep nefsinin isteklerine uyan da, çok şey öğrense de, batın bilgisinden hiçbir şeye kavuşamaz. Batın bilgisi, Temizlenmiş kalplerde hasıl olan bir nurdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle ilimler vardır ki çok gizlidirler. Bunlara ancak marifet sahipleri bilir buyurdu. Bu hadis-i şerif batın ilimlerini göstermektedir. İmam Malik'in rahmetullah aleyh ilmi batına kavuşturur dediği Zahir bilgisi onun zamanındaki kendisiyle amel olunan ilimdir. Şimdi dünyalığa kavuşmak, şöhret sahibi olmak için öğrenilen şeyler değildir. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını doğru yapabilmek için herkese lazım olan ilmi hal bilgileri az zamanda ve kolayca öğrenilebilir. Bununla amel edince İlm-i batın hasıl olabilir. Batın ilmlerine kavuşmamış olan din adamları bilmedikleri ilmlere inanmıyorlar. Batın ilmi olarak anladıkları ve söyledikleri de kendi gibi bir cahilden işittikleri veya batın alimlerinin kitaplarından okuyup ezberledikleri şeylerdir. Paslı kalpleri açılmamış, rahmani nura kavuşamamışlardır kendilerini batın alimi sanan bu cahiller akıllarının esiridirler. O büyüklerin rahmetullahi aleyhi ecmaîn bildirdiklerini kısa akıllarıyla ölçerek yanlış anlamaktadırlar. Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri de böyle yanlış anlıyorlar. Bozuk, zararlı tefsir kitapları yazıyor. Müslümanları felakete sürüklüyorlar. Nur suresinin Allahü Teala bir kimseye nur vermezse o münevver olamaz mealindeki 40. ayeti kelimesi bunları göstermektedir. Siracuddin Ömer Bulki'ni Mısri 805 Miladi 1402'de Ebu Talib Muhammed Mekki 386 Miladi 996'da Bağdat'ta vefat etti. Allahü Teala'ya kavuşmak, Allahü Teala'ya yaklaşmak, Allahü Teala'yı tanımak, Allahü Teala'yı sevmek, feyz almak, nurlanmak, ârif olmak, ilmi batın sahibi olmak gibi şeyler hep kalbile olur. Bunlara akıl eremez, anlayamaz. Allahü Teala her şeye kavuşmak için bir sebep yaratmıştır. Bir şeye kavuşabilmek için o şeyin sebebine yapışmak lazımdır. Bildirdiğimiz şeylere kavuşmanın sebebi kalbi masivadan temizlemektir. Mahlukların varlığını sevgisini kalpten çıkarmaktır. Buna fenaği kalbi denir. Kalp Allah'tan başka her şeyi tam unutursa yukarıda bildirdiğimiz şeyler Kendiliğinden kalbe dolar. Kalp, görünmeyen, tutulmayan bir şeydir. Yani madde değildir. Yer kaplamaz. Yürek dediğimiz et parçasıyla ilgisi vardır. Aklın, dima, beyin ile olan ilgisi gibidir. Bir şişeye hava sokmak için uğraşmak lazım değildir. Sıvıyı boşaltmak lazımdır. Şişedeki sıvı boşaltılınca, hava kendiliğinden girer. Kalp de böyledir. Mahlukların sevgisi, hatta düşünceleri kalpten çıkarılınca, Allah sevgisi, feyz, nur, marifet, kendiliğinden kalbe gelir. Kalbi mahluklardan temizlemeye sebepte, ehli sünnet itikadı, haramlardan sakınmak, farzları ve nafile ibadetleri yapmaktır. Nafile ibadetlerden, tesiri en çok ve sür'atli olanı zikr yapmak, ve Allahü Teala'nın velilerinden biriyle beraber bulunmaktır. Hadika ikinci cilt 103. sayfasında diyor ki, cemaat rahmettir. Yani Müslümanların hak üzerinde birleşmeleri Allahü Teala'nın merhamet etmesine sebep olur. Tefrika bölünmek ise azaptır. Yani Müslümanların topluluğundan ayrılmak Allah Teala'nın azap yapmasına sebep olur. Demek ki her Müslümanın doğru yolda olanlara katılması lazımdır. İmanı doğru olanlar az olsa dahi bunlara katılmalı, bunlar gibi inanmalıdır. Doğru yol Eşab-ı Kiram'ın yoludur. Bu yolda olanlara Ehli Sünnet ve Cemaat denir. Eşab-ı Kiram'dan sonra ortaya çıkan batıl bozuk kimselerin çok olması insanı şaşırtmamalıdır. İmamı Beyheki buyuruyor ki Müslümanlar bozulduğu zaman bunlardan önce olanların doğru yoluna sarılmalısın. Bir kişi kalsam bile o yoldan ayrılmamalısın. Necmettin'i Gazzi buyuruyor ki ehli sünnet ve cemaat alimi demek. Resulullah'ın ve ashab-ı kiramın gittikleri doğru yolda bulunan alimler demektir. Sivadi azam. Yani İslam alimlerinin çoğu böyleydiler. Hak olan cemaat ve 73 fırka içinde cehennemden kurtulacağı bildirilmiş olan fırka-i nâciye bunlardır. Kur'an-ı Kerim'de parçalanmayınız buyuruldu. Bu ayet-i kerime itikatta inanılacak bilgilerde parçalanmayınız demektir. Alimlerin çoğu, mesela, Abdullah İbni Mes'ud, böyle olduğunu bildirmiştir. Yani, nefslerinize ve bozuk düşüncelerinize uyarak, doğru imandan ayrılmayınız demektir. Bu ayeti i kerime, fıkıh bilgilerinde ayrılmayınız demek değildir. Âyet-i kerime, bozgunculuk olan ayrılmayı yasaklamaktadır. Bu ise akaiddeki inanılacak şeylerdeki ayrılıktır. Ahkamda amellerde olan içtihat bilgilerindeki ayrılık böyle değildir. Çünkü bu ayrılık hakları, farzları, amellerdeki ibadetlerdeki ince bilgileri ortaya koymuştur. Es'ab-ı Kiram da Günlük işleri açıklayan bilgilerde birbirlerinden ayrılmışlardı. Fakat itikat bilgilerinde hiç ayrılıkları yoktu. Hadis-i şerifte ümmetimin ayrılığı rahmettir buyurdu. Dört mezhebin amel iş bilgilerinde ayrılması böyledir. Şimdi dört mezhep olması Allahu Teala'nın hidayeti ve rahmetidir hepsi sevap kazanmıştır. Kıyamete kadar, bu mezheplerde olanların ibadetlerine verilen sevapların, bir misli de, bunların mezheplerinin imamlarına verilmektedir. Alimlerin amel, iş bilgilerinde, çeşitli ihtisas kollarına ayrılmaları da böyledir. Böylece birçoğu, hadis bilgisinde, birçoğu tefsirde, çoğu da fıkıh bilgisinde, arabî bilgilerde yetişmişlerdir. Tasavvufçuların riyazet çekmekte ve talipleri yetiştirmekte ayrı yol tutmaları da, yani çeşitli yolların meydana gelmesi de, bu hadisi şerife uygun olmaktadır. Necmeddin-i Kübra, rahmetullahi aleyh, insanları Allahü u Teâlâ'ya kavuşturan yollar, insanların sayısı kadardır, buyurdu. Bu sözde talipleri yetiştirmek yolunu bildiriyor. Yoksa itikatlarında hiçbir ayrılık yoktur. Bütün evliyanın itikatları, imanları birdir. Hepsi ehli sünnet ve cemaat itikadındadır. Sanat sahiplerinin çeşitli iş kollarına ayrılmaları da öyle rahmettir. Fakat itikatta ayrılmak, parçalanmak böyle değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat rahmettir, ayrılık azaptır buyurdu. Necmüddini Kübra 618 Miladi 1221'de Hazrem'de Cengiz askerleri tarafından şehit edildi. Hadika 2. cilt 113. sayfada diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kişi sevdiği ile beraber olur buyurdu. Müslim kitabında bildirildiği üzere bir kimse Rasulullah'a kıyameti sorunca "Kıyamet için ne hazırlık yaptın?" buyurdu. "Allah'ın ve Resulü'nün sevgisini hazırladım." dedi. "Sevdiklerinle beraber olursun." buyurdu. İmam-ı Nevevi bu hadisi şerifi açıklarken bu hadisi şerif Allahü Teala'ye ve onun Resulü'nü ve salihlerin ve hayır sahiplerinin dirilerini ve ölülerini sevmenin kıymetini, faydesini bildiriyor." dedi. Allahü Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Salihleri severek onlardan faydelenmek için onların yaptıklarını yapmak lazım değildir. Çünkü onların yaptıklarını yaparsa o da onlardan olur. Hadisi şerifte buyruldu ki bir kimse bir cemaati sever fakat onlardan olmaz. Onlarla beraber olmak onların derecesine yükselmek demek değildir. Hadisi şerifte ''Bir cemaati seven kimse, onların arasında haşrolunur.'' buyuruldu. Ebu Zer radıyallahu anh, ''Ya Resûlallah, bir kimse, bir cemaati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur?'' dedik de, ''Ya Ebu Azer, sevdiklerinle beraber olursun.'' buyurdu. Fakat Hasen-i Basri radıyallahu anh buyuruyor ki, bu hadisi i şerifler seni yanıltmasın. Sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlar ise de onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir. İmam-ı Gazali bunun için onların iyi amellerinden bir kaçını veya hepsini yapmadıkça ''Yalnız sevmekle onların yanına kavuşulamaz.'' dedi. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, bir cemaati seven kimse, üç nev olabilir. Onların bütün amellerini ve ahlakını edinmiştir. Yahut, hiçbirini edinmemiştir. Yahut da, birkaçını yapar. Başkalarını yapmayıp, bunların tersini yapar. Hepsini yapabilen, onlardan olur. Onlarla olur. Onlara olan sevgisi, onu da tam onlar gibi yapmıştır. Muhabbetin en yüksek tabakasına erişmiştir. Elbet onlardan olur. Sevdiklerine hiç uymayan, onlara hiç benzemeyen kimse, onlardan hiç olamaz. Sevgisi sözde kalır, kalbine girmez. Sevginin yeri ise kalptir, yani gönüldür. i̇mam Gazali, rahmetullahi aleyh, Haseni Basri'nin bunları anlattığını bildirmiştir. Böyle sevgi yalnız sözde kalmaktadır. Yalnız sözde kalan sevmeye, sevmek denilmez. Seviyorum demesi doğru olmaz. Sevdiklerinin birkaç ameline uyan kimseye gelince, imanda uymamış ise onlardan olamaz. Onları seviyorum demesi hiç doğru değildir. Onun kalbinde onlara sevgi değil, Düşmanlık vardır. Din düşmanlığından daha büyük düşmanlık olmaz. Yahudilerin ve Hristiyanların, Peygamberleri seviyoruz demeleri böyledir. Kişi, sevdikleri gibi inanıp, taat ve ibadetlerde onlara tam uymazsa, beğenmediği için uymamış ise, seviyorum demesinin yine faydası olmaz. Onlarla birlikte olamaz. Gücü yetmediği, Nefsine hakim olmadığı için hepsine uyamamış ise onlarla birlikte olmasına mani olmaz. Hadisi şerifler bu ikinci kısmı bildirmektedir. Bir cemaati seven fakat tam onlar gibi olmayan kimseye karşı söylenmiştir. Ebu Zer hadisi bunu açıkça bildirmektedir. Bu hadisi şerif Müslümanları çok sevindirmektedir. 183. Miladi 799 senesinde Kûfe'de vefat etmiş olan Muhammed İbn Semmak rahimehullahü teala son nefesinde "Ya Rabbi sana hep isyan ettim. Fakat sana itaat edenleri hep sevdim. Beni bu sevgime bağışla." diyerek dua etti. Seyyid Abdulhakim Arvasi Rahmetullahi aleyh de, Ya Rabbi, Sana layık hiçbir şey yapamadım. Yüzüm kara olarak huzuruna geldim. Fakat, Senin dinini yıkmak, İslamiyeti yok etmek isteyenleri sevmedim. Senin için olan, Bu buğduma beni bağışla, Diyerek dua ederdi. necmüddîn Gazi. Gazzi, Rahimullahü Teala salihleri seven zalimleri üçüncü nevin birinci kısmının sevgisine benzetmektedir. Yani sevdiklerinin imanları gibi inanan, fakat onların amellerine ve ahlaklarına uymak istemeyen kimseye benzetmektedir. Salihlere olan muhabbetleri ve yardımları bu zalimlere fayde vermez demektedir. Biz deriz ki böyle zalimler İkinci sevmeye benzemektedirler. Yani, sevdiklerinin imanı gibi inanan, fakat onlar gibi olamayan kimseler gibidirler. İbn-i Semmak da böyle olduğunu bildirmişti. Bu zalimler, nefslerine uyarak zulm yapmışlarsa da, salihleri sevmekte, dualarını almaya çalışmaktadırlar. Necmüddîn-i Gazzi Şafii, 1061 Şafii, 1061 Miladi 1651'de vefat etmiştir. Hadika 2. cilt 124. sayfasında diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle birlikte olur buyurdu. Selef-i salihini yani ehli sünnet alimlerini sevsek, onlar gibi olmasak bile bu hadisi i şerifteki müjdeye kavuşuruz. Allahü Teala'nın sevdiklerinin ve Allahü Teala'yı sevenlerin dirilerini ve ölülerini seven kimse büyük saadete iyiliklere kavuşur. Onları sevmek, mesela onların düşmanlarına karşı ve onları kötülüyen cahillere karşı onları savunmak övmektir. Dünyaya düşkün olanların en kötüleri Allahü Teala'nın sevdiklerini evliyayı kötüleyenlerdir. Dünyaya düşkün olmak bütün kötülüklere yol açar. Haset, hırsızlık, rüşvet, kibir gibi haramlara sebep olur. Cahil din adamlarının kibirli olmaları hep dünyaya düşkün olmalarından ileri gelmektedir. Muhyiddin Arabi'nin kalbinin açılması, batın ilimlerine kavuşması, tasavvuf büyüklerini sevdiği, onları savunduğu için olduğunu kendisi bildirmektedir. Ruhül Kutb kitabında diyor ki Elhamdülillah cahil din adamlarına karşı tasavvufçuları hep savundum. Ölünceye kadar da savunacağım. Bunun için kalp bilgilerine kavuşturuldum. Onlara saldıran isimlerini söyleyerek kötüleyen kendisinin cahil olduğunu ortaya koyar. Bunun sonu felaket olur. Muhyiddin Arabi rahmetullahi aleyh kendisinin Vasiyet-i Yusufiye kitabını açıklarken diyor ki Resulullahı sallallahu teala aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Allahü Teala'nın bu nimetine nasıl kavuştuğunu biliyor musun? buyurdu. Hayır bilmiyorum dedim. Ehlullah olduğunu söyleyenlere saygı gösterdiğin için kavuştun. buyurdu. Sözü doğru olsa da, olmasa da, ona saygı göstermesi, saadete kavuşmasına sebep oldu. Kendi kusurlarını araştırıp düzeltmeye çalışan kimse, başkalarının ayıplarını görmeye vakt bulamaz. Hep kendinden daha iyi olan Müslümanları görür. Yani her gördüğü Müslümanı kendinden daha iyi bulur. Veli olduğunu söyleyen kimsenin doğru söylediğine inanır. Başkalarının kötülüklerini araştıran, kendi kusurlarını görmeyen ise veliye inanmaz. Necmeddin Gazi rahmetullahi aleyh Hüsnü Tenebüh kitabında diyor ki: Salihleri sevmek, sohbetlerinde bulunmak, ziyaretlerine gitmek, onlarla bereketlenmek lazımdır. Evliya bunlardır. Şah Hülkermâni buyuruyor ki, evliyayı sevmekten daha kıymetli ibadet olmaz. Evliyayı sevmek Allahü Teâlâ'yı sevmeye yol açar. Allahü Teâlâ'yı seveni Allahü Teâlâ da sever. Ebu Osman Hayri diyor ki, evliya sohbetine kavuşan kimse Allahü Teâlâ'ya kavuşturan yolu bulur. Yahya bin Muaz Rahimehullahü Teala diyor ki, Evliyanın sohbetine kavuşan sadık bir kimse her şeyi unutur. Allahü Teala ile olur. Böyle olmazsa Allahü Teala'ya hiç kavuşamaz. Muhammed bin Irak, Sefi'netül Irakiye kitabında diyor ki, Fıkıh alimlerinden Muhammed bin Hüseyin Becili, Resulallahı Sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Hangi amelin en iyi olduğunu sordu. Evliyavullahtan olan bir velinin yanında bulunmaktır, buyurdu. Diriyken bulamazsak deyince, diriyken de ölüyken de onu sevmek, düşünmek böyledir, buyurdu. Muhammed bin Ali Şami İbni Irak 933 Miladi 1527'de Medine'de vefat etti. İmamı bir gibi rahmetullah aleyh dua ederken, ey yardımcıların en iyisi, ey ümmitsizlerin sığına, ya erham rahimin, ey günahları örten merhameti bol Allahım, Habib'in Sevgili peygamberin hürmeti için ve bütün peygamberlerin ve meleklerin ve peygamberinin eshabının ve tabiinin hürmetleri için günahı çok olan bizlere acı suçlarımızı affeyle derdi. Allahü Teala'ya peygamberi sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve onun ashabı Radiyallahu taala anhüm ecmaîn ve tabiinin hürmeti için dua etmek, duanın kabul olması için bunları vesile etmek caizdir, meşrudur. Onların şefaatini istemek olup ehli sünnet alimleri rahimehullahu teala caiz olduğunu bildirmiştir. Mutezile buna inanmadı. Vesile ederek yapılan dua o veli'nin kerameti olarak kabul olur. Bu da öldükten sonra da kerametin bulunduğunu göstermektedir. Bidat ehli olan sapıklar buna inanmıyor. İmamı Muhammed Birgivi, 981. Miladi 1573'te Anadolu'da Birgide vefat etti. İmamı Münavi, rahmetullahi aleyh, camiüs geri açıklarken buyuruyor ki: İmamı ı Sübki rahmetullahi aleyh dua ederken Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem vesile yapmak, onu şefii yapmak, ondan yardım istemek güzel olur. Selef-i salihinden ve sonra gelen alimlerden hiç kimse rahimehumullahü teala buna karşı çıkmadı. Yalnız İbn Teymiyye bunu inkar ederek doğru yoldan ayrıldı. Kendinden önce gelenlerden kimsenin söylemediği bir yola saptı. Ehli İslam arasında sapıklığıyla nam aldı, buyurdu. Alimlerimiz rahimehullahü teala Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem mahsus olan üstünlükleri bildirirken dua ederken Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem vasıta kılmak caiz olur. Başkalarını vasıta etmek böyle değildir dediler. Fakat imamı Kuşeyri rahmetullahi aleyh diyor ki: Ma'ruf-i Kerhi rahmetullahi aleyh talebesine dua ederken beni vasıta ediniz. Ben Allahü teala ile aranızda vasıtayım demiştir. Çünkü evliya Teala, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisleridir. Varis olan varisi olduğu zaten bütün üstünlüklerine kavuşur. Hadikadan tercüme tamam oldu. Abdülkerim Kuşeyri 465 Miladi 1072'de Nişah vefat etti. Mahrufi Kerhi Sirri Sekati'nin mürşidiydi. 200 miladi 815'te Bağdat'ta vefat etti. Hak ala intikamını yine kul ile alır. Bilmeyen ilmi ledünni anı kul yaptı sanır. Cümle eşya Halık'ındır. Kul eliyle işlenir. Emri bari olmayınca, sanma bir çöp deprenir. Tevhid Duası Ya Allah, Ya Allah, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afüvü Ya Kerim, fa fir anni varahanni ya erhamar rahimin tevafeni muslimen ve elhkni bisalihin allahum aufir li veli abai ve ummahati veli abai ve ummahati zevceti veli ejdadi ve ceddati veli ebnai ve benati veli ihveti ve aati veli amami ve ammati veli ahvali ve halati veli Üstazi amdül hakmi arvasi velikâ feil müminine vel müminat rahmetullahi teala aleyhim Ecman